Günaydın. Olur ya belki sizi göremem. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Sesli kütüphaneme hoş geldiniz. Paylaşımları beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler dilerim. HANA GELEN yabancı. Adım Jin Hawkins. 15 yaşındayım. Babam Amiral Benbow adlı bir yolcu hanı işletirdi. Deniz kıyısında sessiz bir köydeydik. Köy, Bristol'dan 50 mil uzaktaydı. Eylül ayıydı. Bir gün bizim hana yaşlı bir denizci geldi. Onun han kapısına girişini bugün gibi hatırlıyorum. Uzun boylu, iri yapılı, sırtında kirli bir denizci ceketi bulunan biriydi. Sırtında bir sandık taşıyordu. Ellerinde yara izleri vardı. Tırnakları kirli, bazı sıkırık bazısı da kopmuştu. Bir yanağında kılıç yarası izi görülüyordu. Hanın kapısında etrafına bakınarak kendi kendine şarkı söylüyordu. Bir korsan şarkısıydı bu. On beş adam, hepsi de ölünün sandığı üzerinde. Yo ho ho. İnce sopasıyla kapıyı çaldı. Kapıyı açan babamdan bir bardak su içecek istedi. Sesi kalın ve çok kabaydı. Bir taraftan da çevresini kontrol ediyordu. Çok güzel bir han burası. Nasıl müşterisi de çok oluyor mu? Babam, hayır diye cevap verdi. O zaman tam bana göre bir yer, dedi adam. Sonra devam etti. Sandığı yerleştirmeme yardım et. Burada biraz kalacağım. Ben sade bir insanım. Yumurta, içecek ve et isterim yalnız. Masanın üzerine iki altın attı. Odam hazır olduğunda bana haber verin ve beni kaptan diye çağırın. Sessiz bir adamdı. Ancak elbisesinin pisliği kadar ses tonu da hoş değildi. Bütün gün elinde dürbünü hanın etrafında ve tepelerde dolaşırdı. Geceleri ise salonun ateşe yakın bir yerine oturup rom içerdi. Bir gün beni yanına çağırıp, gözümü dört açmamı, tek bacaklı bir denizci görür görmez hemen koşup ona haber vermemi söyledi. Bu iş için bana her ay bir gümüş lira verecekti. İlk ay geçip gümüş liramı istediğimde burnundan solumuştu. Ancak paramı verdi ve aynı temihleri tekrarladı. Tek bacaklı kötü adam bizim oralara uğramadı. Ama her gece düşlerimden çıkmaz oldu. Fırtınalı gecelerde rüzgar bizim hana çok güçlü çarpıyordu. Neredeyse dövüyor gibiydi. Kıyıdaki dalgalar gülerken ben yatamda korkuyla büzülürdüm. O tek bacaklı adamın çirkin yüzünü binbir biçimde düşünürdüm. Zaman zaman rüyalarımda çitlerin, engellerin üzerinden atlayarak beni kovalardı. Ama gerçekten daha çok korktuğum bir adam varsa o da kaptanın kendisiydi. Durmadan o korkunç denizci şarkısını söylerdi. Hiç bıkmadan... Ölünün sandığı başında on beş adam yo ho ho şarkısını söylüyordu. Ölü adamın sandığı belki de kaptanın birlikte getirdiği sandıktı. Hiçbir zaman açılmayan bu sandık benim korkulu rüyalarımda tek bacaklı denizcinin yanında yer almaya başlamıştı. Hiç arkadaşı yoktu. Hiç kimse de getirdiği sandığın içinde ne olduğunu sormaya cesaret edememişti. Hanın müşterileri ondan çok korkuyorlardı. Bazı geceler orada bulunan herkesin anlattığı korkunç hikayelerini dinlemeye ve eski denizci şarkılarını kendisiyle birlikte söylemeye zorlardı. Onun hanımızda kalışı bizi yıpratıyordu. Aylarca hanımızda kaldığı halde para istendiğinde bağırıp çağırmaya başlardı. Babam ondan çok korkuyordu. Biz yoksul insanlardık. Babam hastaydı. Paradan biraz söz edecek gibi olsak, kaptan öfkeyle burnundan solumaya başlıyordu. Annemiz, benim işleri yürütebilmem için çok çalışmak zorunda kalıyor, iyice yoruluyordu. Babam yatıyordu. Doktor Levesey. Doktor Livesey bir öğleden sonra hasta olan babamı ziyarete gelmişti. Annem ile Doktor Levesey konuşuyordu. Birden bizim kaptan ünlü şarkısını söylemeye başladı. Biz onun bu şarkısına alışmıştık. Ancak doktor ilk duyduğu için şaşırmıştı. Bu sırada yaşlı bahçıvanın romatizmalarını üzerine konuşuyorlardı. Birden kaptan elini masaya hızla vurdu. Etrafındakilere sessiz olmalarını hatırlatıyordu. Ani bir sessizlik oldu. Doktor yavaş sesle konuşmasına devam ediyordu. Kaptan, doktoru bir an süzdü. Sonra masaya yeniden bir yumruk indirerek korkunç bir sesle haykırdı. ''Hey, oradaki, sessiz olalım lütfen.'' ''Bana mı söylüyorsunuz?'' diye karşılık verdi doktor. Kaptan bir küfürle karşılık verdi. ''Evet.'' ''Öyleyse söyleyecek tek şey var. Böyle içmeye devam ederseniz, dünyadan sizin gibi bir mikrop eksilir.'' Kaptan korkunç sinirlenmişti. Ayağı fırladı. Bıçağını çıkararak doktora, onu duvara mıhlayacağını söyledi. Doktor hiç hareket etmiyordu. Cevap verirken sesi oldukça sakindi. ''Eğer o elindeki bıçağı hemen cebine koymazsan, sizi astıracağımdan hiç kuşkunuz olmasın.'' dedi. Bir süre bakışlarıyla kavgaya devam ettiler. Kaptan az sonra pes etti. Bıçağını cebine koydu ve homurdanarak yerine oturdu. ''Bundan sonra dikkatli olmalısınız.'' dedi doktor. ''Sizi gece gündüz takip ettireceğim.'' ''Eğer hakkınıza en küçük bir şikayet alırsam, sizi derhal kovdururum buradan. Ben yalnız doktor değil, aynı zamanda bir sulh yargıcıyım.'' Hemen sonra doktor Levese atına bindi ve gitti. Kaptan o gece ve onu izleyen gecelerde hep sessizdi. Bir yabancı. Kış gelmişti. Havalar çok soğuk gidiyordu. Babamın hastalığı ağırlaşmıştı. Kaptan yine parayı ödemiyordu. Hanım bütün işe annemle benim üzerime kalmıştı. Çok geçmeden bizi en sonunda kaptandan kurtaracak bir dizi olay baş gösterdi. O sabah korkunç bir sis vardı. Hananın etrafı gri bir renk almış ve göz gözü görmez olmuştu. Kaptan o sabah her zamankinden daha erken kalkmıştı. Koltuğunun altında teleskobu olduğu halde sahilde yürüyüşe çıkmıştı. Bu sırada annem babamın yanında yukarı kattaydı. Ben kahvaltı masasını hazırlıyordum ki içeriye o güne kadar görmediğim biri girdi. Soluk yüzlü, Uzunca boylu bir adamdı. Sol elinde iki parmağı eksikti. Belinde de koca bir bıçak vardı. Ama hiç de kavgacı bir adama benzemiyordu. Tek ya da çift bacaklı denizcileri gözetleme işini hiç unutmuyordum. Ama ne yalan söyleyeyim, bu adam beni yanıltmıştı. Çünkü denizciye benzer bir yanı yoktu. Fakat duruşuyla bir deniz kokusu saçıyordu çevresine sanki. Buyurun efendim, ne istemiştiniz dedim. Soğuk bir şeyler getirebilirsin. Ben isteğini yerine getirmek üzere salondan çıkmaya hazırlanırken yabancı adam bir masaya oturdu. Eliyle beni çağırdı. Peçetemle bir adım atıp durdum. Gel bakayım oğlum. Şöyle daha yakına gel dedi. Bir adım daha ilerleyerek kendisine yaklaştım. Ama belindeki bıçağın görüntüsü beni çok korkutmuştu. Göz kırparak, şuradaki masa, arkadaşım bil için mi diye sordu. Bu kaptanın kahvaltı masası, adını bilmiyorum ama bizim burada kalıyor kaptan dedim. ''Aslında Bil, kaptan adıyla tanınır, çenesinde yara izi vardır ve çok konuşur.'' dedi. Ona adının o olduğunu fakat şu anda gezintiye çıktığını söyledim. ''Ne tarafa gitti?'' diye sordu. Kaptanın gittiği kayalıkları gösterdim ve dönmesine daha çok olduğunu söyledim. ''Çok iyi, çok iyi.'' dedi. ''Bu gezinti ona iyi gelecektir.'' Bunu söylerken yüzünün aldığı ifade hiç doğuşuma gitmemişti. Durmadan çevresine bakınıyordu. ''Bir ara yola doğru ilerleyecek oldum. Hemen beni geri çağırdı. Bu isteğini hemen yerine getirmemiş olmalıyım ki, beni yerimden hoplatan bir sesle geri gelmeme haykırdı. Sözünü dinleyip geri döndüğümde işi biraz şakaya vurarak omzuma dokundu. Benden hoşlandığını söyledi. ''Benim de bir oğlum var.'' dedi. ''O da tıpkı sana benziyor. Ancak erkekler için önemli olan şey disiplindir. Disiplin. Eğer sen biri tanımış olsaydın, onun bir şeyi iki kere tekrar etmediğini bilirdin. O söylediği şeyin derhal anlaşılmasını ister. Gel seninle ona bir sürpriz yapalım. İkimiz de salonun kapısının arkasına saklanalım. Dediğini yaptık. Kenara sıkışıp kalmıştım ve çok korkuyordum. Yabancının da korktuğunu görmek bu korkumu daha da arttırıyordu. Eliyle bıçağını yokluyor devamlı yutkunuyordu. Sanki boğazına bir şeyler tıkanmış gibiydi. Kara köpek Sonunda kaptan çıka geldi. Kapıyı hızla vurdu ve sağına soluna bakmadan kahvaltı masasına doğru yürüdü. Yabancı ''Bil'' dedi bağırarak. Kaptan birden geri döndü. Esmer yüzü mosmor kesilmişti. Sanki bir hayalet veya bir şeytan görmüş gibi bakıyordu. ''Hey Bil, benim, eski denizci arkadaşın, beni hatırladın değil mi?'' dedi yabancı. Kaptan burnundan soluyordu. ''Kara köpek.'' Diğeri kaptana dönerek ''Evet, her zamanki gibi kara köpek.'' Arkadaşını aramaya geldi. Diye cevap verdi. Buraya bak dedi kaptan. İşte buradayım. Konuş. Ne soracaksan çabuk sor. Hiç değişmemişsin kara köpek. Bu ufaklıktan içecek bir şeyler isteyelim ve oturup sohbet edelim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ben elimde içeceklerle döndüğümde ikisi de kaptanın kahvaltı masasına oturmuşlardı. Kara köpek kapıya yan dönmüştü. Sanki eski arkadaşının hareketlerini kontrol etmek istiyordu. Kaptan benim dışarı çıkmamı ve kapıyı açık bırakmamı istedi. Onları yalnız bırakarak arka tarafa doğru ilerledim. Uzun zaman ne konuştuklarını duyamadım. Ancak giderek sesleri yükselmeye başladı. ''Hayır, hayır, vermem. Bu artık son olsun. Yeter.'' dedi bir ara kaptan. Birdenbire küfürler başladı. Masalar, sandalyeler havada uçuşuyordu. Bir an bir silah sesi duyuldu. Bunun ardından acı bir haykırış. Kara köpek kaçıyordu. Kaptan da onu kovalıyordu. Kara köpeğin sol omuzundan kanlar akıyordu. Kaptan az sonra geri döndü. Jim dedi, yardım et. Konuşurken hafif sendelidi ve duvara yaslandı. Yaralandın mı diye bağırdım. Yardım et Cim. buradan uzaklaşmalıyım. Tam o anda annem aşağıya geldi. Kaptanın başını kaldırdık. Gözleri kapalıydı. Yüzü de çok kötü bir renge bürünmüştü. Oh Allah'ım diye ağlıyordu annem. Bu ne uğursuzluk. Baban da hasta yatanda. Ne yapacağız şimdi? Kaptana ne yapmamız gerektiğini bilemiyorduk. Bu arada Dr. Levesey'in babamı ziyarete gelmesi hepimizi rahatlattı. Kaptanı odasına götürdük, yatağına yatırdık. Doktor, Doktor Levesey, buradayız diye bağırdım. Yardım edin doktor. Doktor hemen yanımıza koştu. Yerdeki adamı inceledi. Ben merak içinde doktoru izliyordum. Doktor, söyleyiniz ne olur, yarası ağır mı? Doktor Gürdü Yaralanmak mı? Yok canım, bu adam yaralı filan değil, dedi. Beynine kan hücum etmiş, dedi. Bayan Hawkins, siz hemen kocanızın yanına gidin. Biz bakarız, diye annemi gönderdi. Kaptan odasına götürdük, yatağına yatırdık. İyi ama o zaman neden aniden yere yığıldı? Az önce yanında eli bıçaklı bir adam vardı. Doktor, hastanın ceketinin kollarını yukarıya doğru çekti. Kolunda boydan boya dövmeler vardı. Üzerinde, Billy Bones yazıyordu. Ürkütücü işaret Öğleye doğru kaptan odasına uğrayarak kendisine içecek bir soğuk şeylerle ilacını götürdüm. Durumu hemen hemen hiç değişmemişti. Yine bitkin görünüyordu. Jim dedi bana. Buralarda işe yarayacak tek kişi sensin. Sana her zaman iyi davrandım. Biliyorsun. Şimdi sırt üstü yıkıldığımı, herkesin de benden uzaklaştığını görüyorum. Jim, sevgili arkadaşım. Ama doktor dinlenmenizi istedi, diyecek oldum. O bitkin haliyle epeyce attı tuttu doktorun ardından. Bak Jim, dedi kaptan. Parmaklarım nasıl titriyor. İlaca ihtiyacım yok benim. Hemen buradan gitmeliyim. İlaç istemiyorum. Bu doktor bir deli. Sürekli kabus görüyorum Jim. İhtiyar flinti gördüm. Çok korktum. Gittikçe heyecanlanıyor, sesinin tonu da yükseliyordu. Bu beni endişelendiriyordu. Çünkü doktor, babamın sessizliğe ihtiyacı olduğunu söylemişti. Daha kaç gün bu yatağa çakılı kalmam gerektiğini söyledi o doktor? En az bir hafta. Ne? Bir hafta mı? Olmaz bu. Bir haftaya kadar kara lekeyi gösterirler bana. Aldıklarını saklamayı bilmeyen, Başkalarının payına göz diken alçaklar. Bir denizciye yakışır mı bu? Söylesene. Ama ben tutumlu bir adamım. Kendi malımı da boş yere kullanmadım. Korkum yok onların hiçbirinden. Yine açılırım denize. Hepsini geride bırakırım. Bütün bunları söylerken yatağında güçlükle doğruldu. omuzlarımı tutunarak. Bacaklarını birer cansız kütük gibi oynatmaya çalıştı. Yüksekten atıyordu ama sesi çok bitkin çıkıyordu. Yatağın kıyısına yaklaşarak öylece kaldı. Beni öldürdü bu doktor diye homurdandı. Kulaklarım uğulduyor. Yatır beni. Ben hareket edemeden başı yasağa düştü. Bir dakika sustu. Şimdi dedi. Bugün o denizliği gördün mü? Kara mi? Diye sordum. Evet dedi. Kötü bir adamdır o. Ancak onu daha da kötü yaptılar. Ben şimdi kaçmazsam Karalike'yi benim üzerime sürerler. Onlar benim eski sandığımın peşindeler. Atabilmesini biliyorsun değil mi? Evet dedim. Öyleyse o paçavra doktora hemen git ve ona bütün hekimleri kendisiyle birlikte burada beklediğimi söyle. İhtiyar Flint'in yakınlarına da çağırsınlar. Ben tek arkadaşıydım ve onun yerini yalnız ben bilirim. Ölüm döşeğinde bana verdi onu, anlıyor musun? Ancak hiç kimseye bana kara lekeyi vermedikleri sürece, siyah köpeği tekrar görmedikçe veya o tek bacaklı gemiciyi görmedikçe bir şey söylemeyeceksin. Çok önemlidir bu. Fakat kara leke nedir kaptan diye sordum. Bu bir sırdır arkadaşım. Bunu sana zamanı gelince söylerim. Fakat şu anda gözünü dört açayım. Seninle eşit olarak paylaşırız. Şerefim üzerine söz veriyorum. Sesi yavaş yavaş zayıfladı. İlacını verdimle itiraz etmeden çocuk gibi içti. Derin bir uykuya daldı. Kör adam. Bütün bu düşüncelerimi bir kenara bıraktıracak bir olay oldu. O gece babam aniden öldü. Bizim üzüntümüz, komşularımızın ziyaretleri, cenaze hazırlıkları, hanın diğer işleri beni o kadar meşgul ediyordu ki, ne kaptanı düşünmeye ne de ondan korkmaya vakit bulabildim. Günden güne daha kötü oluyordu. Dışarı çıkmıyor, bıçağını çekip masanın üstüne koyuyordu hep. Cenazeyi kaldırdığımızın ertesi günü sissi bir gündü ve dondurucu bir soğuk vardı. Kafamda bir takım sıkıcı düşüncelerle hanın kapısında oturuyordum. Bir ara yoldan bize doğru yaklaşan bir adam gördüm. Kör olduğu belliydi. Çünkü elinde bir sopayla yere vura vura ve yavaş yavaş yürüyordu. Gözlerini yeşil bir örtüyle kapatmıştı. Yaşlılıktan veya kuvvetsizlikten kamburu çıkmıştı. Hayatımda onun kadar korkunç birisini görmemiştim. Han'dan biraz uzakta durup sesini yükselterek ''Gözlerini vatan için kaybetmiş bir körüm ben. Nerede bulunduğumu söyleyecek bir yardımsever yok mu?'' diye bağırdı. Black Hill Co.'daki ''Amiral Ben önündesiniz efendim.'' diye cevap verdim. ''Genç bir insan sesi işitiyorum. Elimden tutup beni içeri götürür müsün oğlum?'' Elimi uzattığımda adam hemen sıkıca kavradı. O kadar korktum ki hemen geri çekmeye uğraştım. Fakat kör adam bir tek kol hareketiyle beni kendine doğru çekti. ''Şimdi oğlum'' dedi. ''Beni hemen kaptana götür.'' ''Hayır yapamam. Kaptan hasta. Olmaz. Elinde de bir bıçak var. Ben göze alamam yanına gitmeyi.'' ''Beni içeri al. Yoksa kolunu kırarım.'' Konuşurken kolumu öyle bir sıktı ki acıdan bağırmışım. ''Sizin iyiliğiniz için söylüyorum efendim.'' dedim. ''Kaptan sizin bildiğiniz eski kaptan değil.'' Kılıcı elinde hazır bektör. İster istemez içeri götürdüm kör adamı. Haydi yürü diyerek sözümü kesti. Beni ona götür. Yaklaştığımızda sana bir arkadaş getiriyorum bil. Diye bağır. Mecburen boyun eğdim. Salonun kapısına vardığımızda söylediklerini tekrar ettim. Zavallı kaptan gözlerini kaldırdı. Hiç hareketsiz bakıyordu. Yüzündeki ifade korkudan çok öldürücü bir hastalık gibiydi. Kalkabilmek için uğraştı. Ancak o gücü kalmamıştı. ''Bil, olduğun yerde kal.'' dedi dilenci. Görmediğim halde kıpırdayan bir parmağı bile hissedebilirim. ''İş iştir. Sağ elini uzat. Oğlum kaptanın sağ elini tut ve bana doğru uzat.'' Kelimesi kelimesine ikimiz de ne dediyse yaptık. Sopasını tuttuğu elinden bir şeyi kaptanın sağ avucuna koydu ve hemen elini kapattı. ''İşte şimdi iş bitti.'' dedi kör adam. Ansızın beni bıraktı ve inanılmaz bir çeviklikte salonundan çıkarak yola fırladı. Ben şaşkınlıktan dona kalmıştım. O uzaklaşırken baston sesini hala duyabiliyordum. Kaptanın da benim kendimize gelmemiz birkaç dakika sürdü. Sonra kolunu bıraktım. Kolunu çeker çekmez avucuna baktı. Ah kara leke! Diye bağırdı. Ayağı fırladı. Tam o sırada sendeledi. Ve elini boğazına koyarak bir an öyle sallandı. Ve sonra acayip bir ses çıkararak yüzüstü yere düştü. Annemi çağırdım ama boşunaydı. Kaptan ölmüştü. Kör adamın kaptana verdiği kağıt yere düşmüştü. Onu aldım. Üzerinde sadece kara bir leke vardı. Hakkımı alacağım. Hiç vakit geçirmeden anneme ne biliyorsam anlattım. Hatta belki de daha önce söylemeliydim. Ancak artık çok zor ve korkunç bir durumdaydık. Kaptanın eğer parası varsa bu bize olan borcuna ancak yeterdi. Kaptanın denizci arkadaşlarının ve hele kör dilenciyle siyah köpeğin kaptanın parasını bize bırakacaklarını hiç sanmıyordum. Artık ikimizin evde tek başımıza kalmamız imkansızdı. Şöminedeki ateşten düşen bir kömürün sesi, hatta saatin tıkırtısı bile bizi ürkütüyordu. Kaptanın holde yatan cesedi ve kör dilenci aklıma geldiği zaman tir tir titriyordu. Bu durum düzeltilmeliydi. Tek çıkar yol olarak komşu köyden yardım istemek üzere sisli, soğuk bir gecede yola çıktık. Köye ulaşınca çok sevindik. Ne yazık ki kimse bize yardıma gelmek istemedi. Doktor Livese'ye haber götürmek için epey gönüllü çıktı. Ancak bizimle hana gelmeye korkuyorlardı. ''Annem, yetim oğlumun parasını hiçbir zaman kaybetmek istemem. Eğer siz cesaret edemezseniz, Jim ve ben buna cesaret edeceğiz. Geldiğimiz yere tekrar geri döneceğiz.'' dedi. Ben de annemle gideceğimi söyledim. Köylüler bizim bu çılgınlığımıza şaştılar. Yine de herhangi bir saldırıya karşı korunabilmemiz için bana içi dolu bir tüfek verdiler.'' Bir genci de bize silahlı yardım bulabilmesi için doktorun yanına gönderdiler. Amiral Benbova döndüğümüzde kaptanın cesedi olduğu gibi duruyordu. Annem bizi kimsenin görmemesi için perdeleri çekmemi istedi. Anne dedim. Kaptanın saat ona kadar zamanı vardı. Şimdi saat altı olduğuna göre daha dört saatimiz var. Beni dinleciğim dedi annem. Sandığın anahtarını bulmalıyız. Kaptanın ceplerini araştırmaya başladım. Bir iki gümüş para, bir yüzük, iplik, uzun büyük iğneler, Tütün, cep pusulası ve bir kibrit kutusu çıktı. Anahtarı ise boynuna bağlı bir zincirde bulduk. Hiç vakit kaybetmeden yukarı çıktık. Sandığın başına koştuk. Anahtarı verdi dedi annem. Kilidi zorlayarak açtı. Keskin bir tütün ve yosun kokusu geldi içinden. Ancak eski bir elbiseden başka görünürde hiçbir şey yoktu. Elbiseyi kaldırınca altından çok çeşitli şeyler çıkmaya başladı. Tenekeden su kabı, çeşitli tütünler, iki adet çok iyi tüfek... Bir gümüş külçe, eski bir İspanyol saati, birkaç adet değersiz süs eşyası, pirinç kapla bir çift pusula ve beş altı tane bugüne kadar görmediğimiz güzellikte deniz kabuğu, bir de çeşitli milletlere ait paralar. Gümüş külçeden başka işimize yarayabilecek bir şey yoktu sandıkta. En altta ise deniz tuzundan bembeyaz olmuş bir deniz ceketi vardı. Annem merakla onu çekti. Sandıkta kalan en son şeyler de ortaya çıktı. Bunlar ince muşamba bezden bir bohça ve bir yelken beziydiler. Annem titreyen sesiyle o zavallılara dürüst bir insan olduğunu göstereceğim, hakkımdan fazlasını almayacağım, dedi. Tam eşya ve paraları başka bir bavula yerleştiriyorduk ki yüreğime ağzıma getiren bir ses duydum. Hemen annemin kolunu tuttum. Bu yaklaşan kör adamın baston sesiydi. Gittikçe yaklaşıyordu. Biz de nefesimizi kesip oturuyorduk. Sonra birden hanın kapısının hızla vurulduğunu. Tokmağın açıldığını duydu. Sürgü çekinmeye uğraşıldı ve bir an içeride ve dışarıda sessizlik oldu. Tekrar baston sesi duyuldu ve ses hayret edilecek bir şekilde yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Sonra da hiç duyulmaz oldu. Anneme hemen toparlanmasını ve hanadan ayrılmamızı söyledim. Çünkü sürgülü kapı herkese şüpheli görünebilirdi. Şükür ki kapıyı sürgülemiştim. Annem çok korkmuş olmasına rağmen hak ettiğinden ne eksik ne fazla almak istemiyordu. ''Bu konuda biz tartışırken uzaktaki tepelerden bir ıslık sesi duyduk. Bu ses bize yetti de arttı bile. Derhal ayağa kalkarak korku içinde. ''Yavrucuğum, çabuk olmalıyız. Düşünmeye bile hiç zamanımız yok. Ne varsa onu alacağım. Yeter.'' dedi annem. Ben de muşambadan yapılmış bohçayı aldım. Aşağı indik. Mumu boş sandığın içine bıraktık. Kapıyı açarak hızla kaçmaya başladık. Sis hızla dağılıyor, ay ışığı her tarafa aydınlatmaya başlıyordu.'' Daha gitmek istediğimiz yolu ancak yaralamıştık ki ay ortalığı iyice aydınlatmıştı artık. Şimdi de arkamızdan yaklaşan bir takım ayak sesleri duyuyorduk. Arkamıza baktığımızda yaklaşanların ellerinde fenerleri olduğunu gördük. Jim sen paraları al ve kaç çünkü ben bayılmak üzereyim dedi annem. Bu ikimizin de sonu olacak diye düşündüm bir an. Komşularımızın korkaklığını nasıl kuzuyordum bir bilseniz. Bu arada neyse ki bir köprünün üzerindeydik. zorluk da bir yere oturttum. Oturur oturmaz bayıldı. Ve başı omzuma düştü. Nasıl kendimde o kuvveti buldum bilemiyorum. Hemen annemi kaldırıp çalıların arasına sakladım. Daha ileri götüremiyordum. Baskın Ne yapacağımı bilemiyordum. Annemi sakladıktan sonra yerimde duramadım. Merakım korkumdan daha ağır basıyordu. Amiral ben bu doğru sürünmeye başladım. Başımı da bir dalın arkasına sakladım. Oraya yaklaştığımda bir adamın kapı yıkarın diye bağırdığını duydum. Kapıya varınca onun ardına kadar açık olduğunu gördüler. Deminki ses içeri, içeri'' diye bağırıyordu. Adamların durduklarını anlayınca küfür etmeye başladı. İki kişi kör dilenciyle dışarıda kaldı. Üç-dört tanesi içeri daldı. Kısa süre sessizlik oldu. Ondan sonra da bir bağırış geldi evin içinden. ''Bil ölmüş.'' Daha sonra eklediler. Sandık da açılıp boşaltılmış. ''Handaki insanlar o çocuk. Keşke gözlerini oysaydım onun.'' diye bağırdı kör adam. ''Az önce buradaydılar. Kapıyı sürgülemişlerdi. Çabuk bulun onları.'' Evin içinden gürültüler gelmeye başladı. Kör adam, ''Sizi işe yaramaz aptallar. Binlerce altının üzerindesiniz ve hala geziniyorsunuz ortalıkta. Krallar kadar zengin olacaksınız bulduğunuzda. Hiçbiriniz bile gözükmeye cesaret edemediniz. Şimdi de sizin yüzünüzden bütün şansımı kaybediyorum.'' İçlerinden biri, ''Bana bak Pev, sen de orada durup canımı sıkma. Bunda senin de suçun var.'' diye bağırdı. Tam bu sırada bir takım atlıların yaklaştığını gösteren nal sesleri duyuldu. Bir silah sesi işitildi. Hepsi de kaçmaya başladılar. Körpe bağırıyordu. Johnny, Kara Köpek, Dik, Durun, Beni bekleyin. Hey, Neredesiniz? Yardım isteyen kör adamı kimse dinlemedi bile. O da önce ne tarafa gideceğini bilemedi. Bas önce sağa, sonra sola çevirdi. Sonunda geriye dönüp hızlı hızlı kaçmaya başladı. Ancak önünü göremediğinden yere yuvarlandı ve atlar onu çiğneyip geçtiler. Az sonra gelenlerin kim olduklarını anlamıştım. Bunlar yardıma çağırdığımız Dr. Lee ve Seyve arkadaşlarıydı. Atlar tarafından çiğnenen pev ölmüştü. Anneme gelince onu köye taşıdığımızda bir soğuk suyla kendine geldi. Fakat hala korku üzerinden atamamıştı. Birlikte Amiral Benboğa döndük. Bir evi bu durumda hiç hayal edemezsiniz. Her şey paramparça olmuştu. Değerli saatimiz yerlere fırlatılmış, kırılmıştı. Kaptanın para çantası ile gümüş liralardan başka bir şey alınmamıştı. Ama perişan olduğumuzu anlamıştım. Doktor, acaba para mı arıyorlardı bu soyguncu katiller diye sordu. Para da aradıklarını sanmıyorum efendim diye cevap verdim. Aradıkları şeyin ise olduğunu sanıyordum. Onu da iyi bir yere saklamak istiyorum. Eğer istersen onu ben saklarım. Buyurun alın dedim. Yakın ilgisi için doktora teşekkür ettim. Yeniden köye döndük. Annem köyde kaldı. Ben de doktoru görmeye gittim. Kapıyı doktor Livesey'in uşağı açtı. Doktor Lüvese ile görüşebilir miyim? Ben Jim dedim. Uşak sakin bir şekilde... Doktor evde değil, kendisi avukat beyin evine akşam yemeğine davetliydi efendim dedi. Teşekkür ederek oradan ayrıldım. Hemen avukatın evine gitmek üzere yola çıktım. Define haritası. Avukatın evi yakın olduğu için kısa zamanda oraya vardım. İçeri girdiğimde doktorla avukat oturuyordu. Hemen selam verdim. İyi akşamlar dedim. Sonra onlara kör adamla arkadaşlarının konuşmalarını anlattım. Kaptan Flint diye birinden bahsettiler. Bir de define haritasını aradıklarını söylüyorlardı. ''Kaptanın sandığından çıkan kağıdı size vermiştim doktor. Sanıyorum sözün ettikleri harita oydu.'' ''Jim'' dedi doktor. ''Demek ki aradıkları sence bu ha?'' ''Evet efendim'' dedim. Ceketinin cebinden iç içe birkaç kağıdı çıkardı. Fakat incelemedi. Tekrar katlayıp yerine koydu. Avukata döndü. ''Avukat bey'' dedi. ''Lütfen izin verin de Jim Hawkins bu gece burada benimle kalsın. Akşam yemeğini birlikte yeriz.'' ''Nasıl istersen nivese?'' dedi avukat. ''Genç Hawkins bir akşam yeminden daha fazlasını hak etmiştir.'' Yemeği büyük bir iştahla yedik. Avukat da doktor yemekten sonra paketi açtılar. İçinden bir defterle bir harita çıktı. Bunlar sözü edilen kaptan Flint'a aitti. Flint bazı işaretlerle deftere soyup batırdığı gemilerin her birinden payına düşen para miktarını yazmıştı. Şimdi de diğerlerini gözden geçirelim dedi avukat. Doktor kağıdı aldı. Kenarları yüzük büyüklüğünde mühürlenmişti. Belki de kaptanın cebinde bulduğum yüzük kullanılmıştı bunun için. Doktor mühürleri büyük bir dikkatle açtı. Yere bir adanın haritası düştü. Haritada en küçük yerin bile adı yazılıydı. Tepelerin, körfezlerin, koyların... Bir geminin limana rahatça yanaşabilmesi için gereken her türlü bilgi vardı. Haritanın üzerinde en önemli şey kırmızı mürekkeple çizilmiş 3x işaretiydi. İkisi adanın kuzeyinde, biri ise güneybatısındaydı. Aynı mürekkeple küçük, temiz ve okunaklı bir yazıyla asıl define burada yazılıydı. Bu kaptanın hiç benzemiyordu. Haritanın arkasında da şu bilgiler verilmişti. Uzun ağaç, Speyglass yamacı, iskelet adasında, gümüş çubuk kuzeyde, yuvarlak tepenin doğu tarafındaki yamacında onu bulabilirsin. Yüzünü dik uçuruma çevir ve on adım yürü. Silahlar kolaylıkla bulunabilecek yerde, kumlu tepede, kuzeyde körfezin noktasında. Hepsi bu kadardı, çok kısa ve anlaşılmaz gibi göründü bana. Fakat avukat da doktor çok memnun görünüyorlardı. Bir gemi donatır, aramaya çıkarız dediler. Bulacağımız defineyi üçümüz eşit olarak paylaşacaktık. Ancak hepimiz tehlike içindeydik. Hep birlikte hareket etmeye ve birbirimizden hiç ayrılmamaya karar verdik. Ayrıca ağzımızda sıkı tutacaktık. Büyük bir heyecan içindeydim. Acaba gerçekten de bir hazine var mıydı? Defin adısını bulmak için uzun bir yolculuk yapacaktık. Belki de tehlikelerle dolu bir macera yaşayacaktım. Bir mektup. Yolculuk için hazırlanmamız avukatın düşündüğünden daha uzun sürdü. Kurduğumuz planların hiçbirini düşündüğümüz şekilde gerçekleştiremedik. Doktor hastalarına bakacak başka bir doktor bulmak için Londra'ya gitmek zorunda kalmıştı. Avukatım Bristol'de işi başından aşkındı. Ben de Red Hat'ın gözetimi altında avukatın evinde oturuyordum. Hayatım bir anda nasıl da değişmişti. Rüyalarımda okyanusları görüyor ve bilinmeyen adalarda son derece heyecanlı maceralar yaşıyordum. Bütün ayrıntılarını ezberlediğim Defin haritasını saatlerce kafamda evirip çevirdiğim oluyordu. Odamda ateşin yanında otururken, hayalimde sahilin her yanından o adaya çıkıyor, arazisini karış karış dolaşıyordum. Binlerce kez dürbün adı verilen o yüksek dağa tırmanıyor ve tepesinden gayet değişik ve görkemli görüntüleri sonsuz bir zevkle izliyordum. Zaman zaman ada kum gibi vahşilerle kaynıyor ve biz onlarla boğuşuyorduk. Zaman zaman da ada bizi kovalayan yırtıcı hayvanlarla doluyordu. Kurduğum bu ayarların hiçbiri daha sonra başımızdan geçecek olan maceralarımız kadar etkileyici değildi. Böylece aradan haftalar geçti. Sonunda bir gün Doktor Lüvese'ye bir mektup geldi. Zarfın arkasında şöyle yazıyordu. Kendisi bulunmadığı takdirde Tom Rattratt'ın veya küçük Jim Hawkins tarafından açılacaktır. İhtiyar Rattratt -Ratt cahil bir hizmetkar olduğu için bu emri uyarak zarfı ben açtım ve şu önemli haberleri okudum. Bristol 1 Mart 1759 Sevgili Doktor Lüvese, Evde mi yoksa hala Londra'da mı bulunduğunuzu kesin olarak bilmediğim için bu mektubu her iki adrese de gönderiyorum. Her şey planladığımız gibi oldu. Gemi satın alındı ve donatıldı. Limanda denize açılmayı bekliyor. Bundan daha güzel yelkenli bir gemi hayal edemezsiniz. Bir çocuk bile onu yönetebilir. Adı İspanyola. Gemiye arkadaşım Brent'le ayrıcalığıyla elde ettim. Bu dostum benim için bir köle gibi çalıştı. Hangi limana gideceğimizi anlar anlamaz bütün biristollerle birlikte bana yardımcı oldu. Mektubu okuma yarıda keserek, Dret rat dedim, bu doktor Levese'nin hoşuna gitmeyecek. Avukat sırrı ağzından kaçırmış. ''Bence bunu yapmaya herkesten daha çok onun hakkı var.'' diye homurdandı. Asıl doktor Livesey'den korkup da susmuş olsaydı garip serdim. Bu sözler karşısında mektubu yorumlamaktan vazgeçerek okumayı sürdürdüm. İspanyola'yı Blentley buldu ve onu sudan ucuza satın aldı. Bristol'de Blentley'i sevmeyen bir grup adam vardı. Bu dürüst adamın para uğruna her şeyi yapabileceğini söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Yok İspanyola kendilerinmiş de, yok gemiyi bizler de çok pahalıya satmışmış da, Buna benzer daha neler neler. Bunların hepsinin iftira olduğu gün gibi ortada. Bununla beraber hiç kimse geminin niteliklerini görmezden gelemiyor. Mükemmel bir gemi inanın bana. Şimdiye kadar bir zorlukla karşılaşmadım. İşçiler insanı canından bezdirecek derecede yavaş iş görüyordu. Fakat zaman bu sorunu da halletti. Asıl beni kuşkuya düşüren mürettebattı. Yerlilere ve korsanlara karşı 20 kişi bulmak istiyordum. Ama 5-6 tayfa buluncaya kadar neler çektiğimi tahmin edemezsiniz. Hiç beklenmedik bir anda tam aradığım adam karşıma çıktı. Bir gün rıhtımda dururken hiç hesapta olmadığı halde onunla tanıştım. Onun eski bir denizci olduğunu o zaman öğrendim. Bristol'ün bütün gemicilerini tanıyormuş. Karada yaşamaktan sağlığı bozulmuş. Yeniden denize açılmak için bir gemide aşçı olarak çalışmak istiyormuş. O sabah rıhtıma biraz deniz havası almak için indiğini söyledi. Macerasını dinleyince son derece üzüldüm. Orada olsaydınız bu durumdan siz de etkilenirdiniz. Acımakla kalmadım hemen kendisini gemi aşçısı olarak işe aldım. Long John Silver. Bir bacağını vatanına hizmet ederek kaybetmiş. Emekli maaşı da almıyormuş. Ne günlere kaldık. Böyle bir kahramana sahip çıkmalıydı. Ben sadece bir aşçı bulduğumu sanıyordum. Oysa onu tanımakla gemi müratabatını bulmuş oldum. Silver ile birlikte birkaç gün içinde tasarlanabilecek en cesur tayfaları bir araya getirerek müratabat konusunu tamamladık. Öyle sevimli kimseler değiller ama. Kimseye başlayamayan, cesaretli kimseler oldukları yüzlerinden okunuyor. Evelallah onlarla bir savaş gemisine bile karşı koyabiliriz. Hatta Long John, benim için önce tutmuş olduğum 6-7 kişiden ikisini geri gönderdi. Bana bunların herhangi bir zorluk anında kendilerine güvenilemeyecek gemiciler olduğunu söyledi. Sağlığım ve neşem son derece yerindedir. Fil gibi yiyor, bebek gibi uyuyorum. Ama yine de tayfalarımın güvertedeki ayak seslerini duymak istiyorum. Ah denize açılmak, defineyi düşünen kim? Denizin görkemi başımı döndürüyor. Levesey, hemen posta arabasına atlayıp gelin ve bir dakika bile beklemeyin. Küçük Hawkins yanına koruyucu olarak Retro'yu bağlıp hemen annesini görmeye gitsin. Ve sonra ikisi de son süratle Bristol'a gelsinler. Az kalsın unutuyordum. Ağustos'un sonuna kadar dönüp gelmediğiniz takdirde Blentley arkamızdan bir gemi gönderecek. Long John Silver da ikinci kaptan olarak işini iyi bilen bir adam buldu. Adı Arrow. Kısacası sağlam mürettebattan oluşan gemimiz İspanyola'da her şey bir savaş gemisindeki gibi güvenli olacak. Az kalsın size söylemeyi unutuyordum. ''Silver mal mülk sahibi zengin bir adamdır. Görüşmek dileğiyle. Bu mektubun beni nasıl heyecanlandırdığını tahmin edemezsiniz. Sevinçten çılgına dönmüştüm. Ömrümde gördüğüm tembel bir adam varsa o da yaşlı Tom Retrattı. Yolculuğa çıkacak diye homurdanmaktan ve yakınıp durmaktan başka hiçbir şey yapmıyordu. Oysa etrafta bulunanlar onun yerinde olmak için can atıyordu. Gel gelelim avukat bunu istemiyordu. O en çok bu ihtara güveniyordu.'' Avukatın isteği onlar için bir emirdi. Zaten Retrat'tan başka hiçbiri böyle homurdanmaya cesaret edemezdi. Ertesi sabah ihtiyar ile birlikte yaya olarak Amiral Bembo'ya gitmek üzere yola koyulduk. Annemi sağlıklı ve neşeli buldum. Bunca zaman rahatımızın kaçmasına neden olan kaptan artık aramızda yoktu. O gece geçti. Ertesi gün öğle yemeğinden sonra Retrat ile ben tabanlara kuvvet yola koyulduk. Anneme, doğup büyüdüğüm körfeze ve emekli Amiral Bembo hanımına veda ettim. En son olarak arkaya eğik şapkası, kılıç yarası taşıyan yüzü ve eski pirinç dürbünüyle sahilde sık sık dolaşan kaptanı düşündüm. Biraz sonra köşeyi döndük ve emim gözden kayboldu. Posta arabası bizi akşama doğru Royal George'ta kırların ortasındayken aldı. Retrat ile yaşlı ve şişman bir adamın arasına sıkıştım. Sürette giden arabanın sarsıntısına ve gecenin soğuğuna rağmen önce biraz uyuya kalmış ve sonunda derin bir uykuya dalmıştım. Ne var ki retratın aniden sarsmasıyla uyanıp da gözlerimi açınca bir şehir sokağında büyük bir binanın önünde durduğumuzu ve ortalığın çoktan aydınlanmış olduğunu gördüm. Neredeyiz diye sordum. Tom, Bristol'de dedi. Haydi inin aşağı. Avukat gemideki işleri izleyebilmek için rıhtımın ucundaki otellerden birine yerleşmişti. Oraya kadar yürümemiz gerekiyordu. Bir gemide tayfalar çalışırken şarkı söylüyorlardı. Havada örümcek ağları kadar ince iplere asılı adamlar vardı. Bütün ömrümü sahilde geçirmiş olduğum halde o zamana kadar hiç deniz görmemiş gibiydim. Katran ve tuz kokusu bana yepyeni bir şeymiş gibi geliyordu. Okyanusların her tarafını dolaşmış gayet görkemli gemilerle, kulakları halkalı, kıvrık uzun saçları örgülü, yaşlı denizciler gördüm. Artık ben de okyanuslarda dolaşacaktım. Şarkı söyleyen uzun saçlı gemicilerle birlikte bir gemiye binecek, bilinmeyen bir adaya doğru okyanuslara açılacak ve gömülmüş defineleri arayacaktım. Ben henüz bu tatlı hayaller içinde yüzerken birden büyük bir otelin önüne geldik. O sırada yüzünde bir gülümsemeyle kapıdan çıkmakta olan avukat ile karşılaştık. Bir denizli gibi giyinmişti. Heyecanlıydı. Gemici yürüyüşünü başarılı bir şekilde taklit ediyordu. Bizi görünce, hele şükür gelebildiniz dedi. Doktor da Londra'dan dün geldi. Aferin size. Geminin mürettebatı şimdi tamam oldu. Ne zaman yola çıkıyoruz efendim diye sordum. Avukat, ne zaman mı yola çıkıyoruz? Yarın dedi. Ertesi sabah erkenden uyandım kahvaltımı ettim. Avukat bana John Sirler'ı götürmem için bir mektup verdi. Onun az hanlardan birinde bulacaktım. Tarif edilen yeri kolayca buldum. Müşteriler genellikle denizliydiler. O kadar yüksek sesle konuşuyorlardı ki içeriye girmekten bir an korktum. Ben dışarıda beklerken yan kapıdan uzun John olduğunu tahmin ettiğim bir adam çıktı. Sol bacağı kalçasından kesikti. Aynı omuzunun altında bir koltuk değneği taşıyordu. Bunu büyük bir ustalıkla kullanıyordu. Sanki kuş gibi hopluyordu üzerinde. Çok uzun boylu ve kuvvetli bir görünümü vardı. Yüzü geniş ve beyazdı. Fakat aynı zamanda zeki ve güleş bir ifadesi vardı. Gerçekten çok neşeliydi. Masaların etrafında dolaşırken kendi kendine ıslık çalıyor, misafirlerin omuzlarını okşuyordu. Onu hemen tanımıştım, yaklaştım. ''Bay Silver mı efendim?'' diye sordum. Elimdeki notu ona doğru uzattım. ''Evet oğlum'' dedi. ''Şüphesiz adım öyle. Ama sen kimsin?'' Avukatın mektubunu gördü. ''Oh'' diye bağırdı ve elini uzatarak. ''Tamam, sen bizim yeni yardımcımız olacaksın.'' ''Seni gördüğüme memnun oldum.'' dedi. Elimi büyük ellerinin içine alarak kuvvetli sıktı. Tam bu sırada arkalardan bir müşteri ansızın kalkarak kapıya doğru yaklaştı ve hemen dışarı fırladı. Ancak aceleciliği dikkatimi çekmişti. Bir bakışta tanıdım. Bu Amiral Benboğa ilk gelen mumya suratlı siyah köpekti. ''Durdurun onu.'' diye bağırdım. ''Kim olduğu beni ilgilendirmez.'' dedi Silver. ''Hesabı bile ödemedi sanırım.'' dedim. Kapının yanındakilerden biri yerinden sıçarak adamı kovalamaya başladı. Silver bağırarak ''Amiral Hawke bile olsa hesabı ödeyecek.'' dedi. Elimi sıktı. ''Kim bu adam?'' diye sordu. ''Siyah köpek efendim.'' dedim. ''Avukat size korsanlardan söz etmedi mi?'' ''Ey.'' diye bağırdı Silver. ''Evim ne ha? Ben. Koş ve heriye yardım et. Paçavralardan mi o. Morgan buraya gel. Sen onunla birlikteydin.'' ''Hayır efendim.'' dedim Morgan. ''Onu tanımıyorum bile.'' Silver kalktı. ''Haydi Hawkins. Hazırlan da birlikte gidelim. Görev görevidir. Gidip durumu avukata anlatalım.'' dedi. Rıhtıma vardığımızda Uzunjon olayı olduğu gibi anlattı. Siyah köpeğin kaçtığına da çok üzüldük. Ancak herkes yapılacak bir şey olmadığına inanmıştı. Avukat, öğleden sonra saat dörtte herkes hazır olsun dedi. Tanımadığım pek çok insanla yolculuğa çıkacaktım. Henüz çok geç değildi. İstesem vazgeçebilirdim. Ancak içimi kemiren merak duygusu beni bir türlü bırakmıyordu. Gitmeliydim. Barut ve Silah İspanyol'a epey açıktaydı. Birçok teknenin arasından geçerek en sonunda gemiye vardık. Bizi karşıladılar ve selam vaziyeti aldılar. Orada yaşlı gemici Arrow ile tanıştık. Kulakları küpeliydi ve teni denizden iyice yanmıştı. Avukatla çok samimiydi. Fakat avukat ile kaptanın aralarının pek iyi olmadığı gözünden kaçmamıştı. Kaptan çok asık suratlıydı ve hiç kimseyle iyi ilişkileri olmadığı belli oluyordu. Biz kameraya doğru ilerlerken gemicilerden biri arkamızdan koşarak ''Efendim, kaptan Smollard sizinle görüşmek istiyor.'' dedi. ''Her zaman kaptanın emrindeyim. İçeri buyursun.'' dedi avukat. Kaptan hemen denizin arkasında olacak ki derhal içeri girdi ve kapıyı arkasından kapattı. ''Bu gemide birçok şey hoşuma gitmiyor.'' dedi. ''Herkes kendi bildiği gibi iş yapıyor.'' Sonra bir define peşinde olduğumuzu duydum. Hatta gideceğim adanın ennem ve boylamlarını bile bilmiyorlar. ''Ben define seyahatlerinden hoşlanmam. Böyle bir sır varsa çok gizli tutulmalı. Hayatımız buna bağlı.'' ''Bu arada bir şey daha belirtmeliyim. Aşçıbaşı tayfalarla çok senli benli. Üstelik barut ve silahları geminin ön tarafındaki ambarına yerleştiriyorlar. Bence çok sakıncalı bir şey bu. Ben görevimi sonuna kadar yapacağım. Takdir sizindir. Nasıl uygun görürseniz öyle yapılır. Ancak dediklerimi de bir kenara atmayın.'' Doktorla avukat kaptanın bazı kuşkularını haklı buldular. Silahların ve barutun yerini değiştirdiler. Kameraları onun isteğine uygun şekilde düzelttiler. Ancak aşçıbaşı ve tayfalar hakkındaki görüşlerini biraz abartmış buldular. Doğrusu hepsi de büyük bir gayretle çalışıyorlardı. Seyahat. Geceyi çok hareketli geçirdik. Bütün gece araçları yerine yerleştirmekle uğraştık. Doktor ve avukatın arkadaşları onlara iyi yolculuklar dilemeye gelmişlerdi. Çalışmaktan oldukça yorulmuştum. Günde olmadan biraz önce düdükler çalındı. Çok yorgun olmama rağmen güverteyi terk etmiyordum. Her şey o kadar yeni ve ilginçti ki bu heyecanlı zamanda bile aklım Amiral Bembo'daki o eski günlere gitti. Ancak kısa bir süre sonra demirler alındı, yelkenler açıldı ve yola koyulduk. Define adasına gidiyorduk. Yolculuğumuzu bütün ayrıntılarıyla anlatmayacağım. Gemi sağlam, tayfalar becerikli, kaptan da işine nehliydi. Ancak Define adasına varmadan bilinmesi gereken birkaç olay olmuştu. Bay Arrow kaptanın korktuğundan daha da kötü bir adam olduğunu göstermişti. Adamları onu hiç saymıyorlardı. Herkes dilediğini yapıyordu. Bunlardan da kötüsü daima içkili ve sarhoş oluşuydu. Bu yüzden bazı çok kötü hareketlerde bulunuyordu. Bu kadar çok içkiyi nereden bulduğunu bir türlü anlayamıyorduk. Gemi de tayfalara kötü örnek oluyordu. Bir gece yarısı Deniz'in azgın olduğu bir sırada gözden kayboldu ve sonra bir daha hiç görünmedi. İkinci kaptansız kalmıştık. Tayfa başı Jop Anderson'u bu göreve getirdik. Avukat Deniz'i devamlı olarak inceliyordu. Bu konudaki bilgisi çok yararlı oluyordu. Baş dümenci İsrail Hans ise çok dikkatli ve tecrübeli bir denizciydi. Aşçıbaşı Silver yemek pişirme konusunda gerçekten ustaydı. Durup dinlenmeden çalışıyordu. İki elini de kullanabilmek için koltuk değneklerini boynuna bir iple bağlıyordu. Silver değnekleri sayesinde aşağı yukarı normal bir insan gibi hareket edebiliyordu. Bütün tayfalar ona saygı duyuyor ve itaat ediyorlardı. Mutfağı tertemiz tutardı. Beni mutfakta görmekten memnunluk diyordu. Silver'ın bir de papağanı vardı. Bu papağana bazı sözler öğretmişti. Sık sık altınlar, altınlar, altınlar diye bağırırdı. Kaptan Smollett ile avukatın arası epey açıktı. Avukat kaptanından şüphesiz nefret ediyordu. Kaptan hiç konuşmuyordu. Kendisine soru sorulduğunda ise kısa ve sert cevaplar veriyordu. Tayfalar hakkında yanlış hüküm verdiğini anladığı görülüyordu. Tayfalar oldukça çalışkanlar ve hemen hemen hepsi de çok iyi davranıştaydılar. Kaptan gemiye çok ilgi gösteriyordu. Her şeye rağmen yine de daha dönmedik ve bu yolculuk hiç de gitmiyor diyordu. Bir akşamüstü bütün işimi bitirmiş yatmaya gidiyordum. Canım elma yemek istedi. Güverteye koştum. Gözcü adayı görmek için ufka bakıyordu. Dümendekiler de yelkenlerin durumunu gözlüyorlardı. Beni görmediler. Elma fıçısına baktım. Hiç elma kalmamıştı. Oturdum. Geminin ve dalgaların sallanışını seyrediyordum. Tam uykuya dalmak üzereymişim ki yanıma hızla bir adam oturdu. Omuzlarını fıçığa yasladı. Omuzlarını fıçığa yaslayınca fıçı sallandı. Tam yerimden kalkmak üzereydim ki adam konuşmaya başladı. Bu Silver'ın sesiydi. Çok korkmuştum. Birkaç kelime duydum. Olduğum yerde titreyerek dinlemeye başladım. Hem korkmuş hem de heyecanlanmıştım. Ancak duydum birkaç sözden sonra gemideki dürüst adamların hayatlarının elimde olduğunu anlamıştım. Silver ve adamları gemiyi ve defineyi ele geçirmek istiyorlardı. Onlar bu gemiye sırf bu sebeple tayfa yazılmışlardı. Zamanın gelmesini bekliyorlardı. Bu zamanı ise Silver tayin edecekti. Diğerleri onun emirlerini dinleyeceklerine söz verdiler. Gemide kaptana bağlı tayfalar bulunduğunu biliyorlardı. Çok dikkatli olacaklardı. Bu sırada gözünün bağırdığını duydum. Kara göründü. Gemidekiler. Gemi doğru adaya doğru ilerliyordu. Kaptan, İçinizde bu adayı daha önce görmüş olan var mı? Diye sordu. Ben gördüm efendim dedi Silver. Demirleyecek yer güneyde. Bir adıcığın arkasında sanıyorum. Evet efendim. Adı Skeleton. Bir zamanlar korsanların barınağıydı. Burada bir plan var dedi kaptan Smollett. Bakalım bakalım bulabilecek misin o yeri burada. Uzun John'un gözleri parlıyordu. Ancak kağıda bakınca üzüleceğini anlamıştım. Billy Bones'un sandığında bulduğumuz harita değildi çünkü. Yalnız tam bir kopyasıydı. Bütün adlar, yükseklikler yazılıydı. Yalnızca kırmızı X işaretiyle notlar eksikti. Buna çok canı sıkılmıştı Silver'ın. Ancak bunu gizleyecek kadar akıllıydı. Evet efendim dedi. İşte şu nokta olması gerek. Çok titizlikle işaretlenmiş. Teşekkür ederim dedi Kaptan Smollett. Daha sonra yine yardımınızı isteyeceğim. Şimdi gidebilirsiniz. John'un ada hakkındaki bilgisini bu kadar sakin olarak belirtmesine hayret etmiştim. Muhakkak ki bir gece önce konuştuklarını duyduğumu bilmiyordu. Fakat onun acımasızlığından, gücünden ve ikiyüzlülüğünden öylesine ürkmüştüm ki, elini omzuma koyduğunda titreşimi gülücükle gizleyebildim. Silver az sonra toparlayarak aşağıya indi. Kaptan Smollett, avukat ve doktor güvertede konuşuyorlardı. Hikayemi anlatmak için acele etmekle birlikte onları rahatsız etmekten çok çekiniyordum. Bir mazeret bulmak için düşünüyordum ki, doktor Levese beni yanına çağırdı. Piposunu aşağıda unutmuştu, benim getirmemi istedi. Yanına çok yaklaşıp kimsenin duyamayacağına emin olduktan sonra ''Doktor, size çok önemli haberlerim var. Kaptanı ve avukatı alıp hemen kameraya gelin. Beni de çağırtın.'' dedim. Doktorun yüzü birden değişti ama kendini çabuk toparladı. ''Teşekkür ederim'cim.'' dedi bağırarak. Döndü, diğerleriyle konuşmaya başladı. Alçak sesle konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarını biliyordum. Bundan sonra duyduğum ikinci şey ise kaptanın ikinci kaptana verdiği emirlerdi. Sonra oradakilerin hepsine hitap etti. Arkadaşlar dedi. Size söyleyecek bir çift sözüm var. Karşımızdaki ada bizim gelmeyi amaçladığımız kara parçasıdır. Avukat çok açık elli bir insan. Bana sizleri sordu. Ben de hepinizin görevlerini canla başla yerine getirdiğinizi söyledim. Birden bir alkış koptu. Bu alkış o kadar içten, o kadar şiddetliydi ki bu adamların bizler için bir entrika çevirdiklerine inanmak güçtü. Aşağıya indiğimde onları yuvarlak bir masanın etrafında oturur buldum. Önlerinde meyve ve kuru üzüm vardı. Doktor piposunu tüttürüyordu. Bu onun sinirli olduğunu gösteriyordu. Çok sıcak bir geceydi. Arka pencereyi açmışlardı ve ay ışığı geminin arkasından vurmaktaydı. Hawkins dedi avukat. Söyleyecek şeylerin varmış. Çabuk konuş. Silver'ın ihaneti İstenildiği gibi yaptım ve kısa kesmeye çalıştım. Silver'ın konuşmalarını bütünüyle anlattım. Ben bitirene kadar kimse sözümü kesmedi. Kimse de bir harekette bulunmadı. Oturacağım dedi doktor Levesey. Oturdukları masanın bir kenarına da beni oturttular. Avucumu kuru yüzümle doldurdular. Şansım ve cesaretim için beni kutladılar. Evet kaptan dedi avukat. Siz mısınız Bense bütünüyle haksızmışım. Adam seçmeyi bilememişim. Aptalca tuzağa yakalanmışım. Kendimi bir ahmaktan farsız buluyor, emirlerinizi bekliyorum. Benden daha budalı olamazsınız dedi kaptan. Şimdiye kadar isyana kalkışıp da bir ipucu vermeyen tayfaya rastlamamıştım. Bu tayfalar beni aldattılar. Kaptan dedi avukat, izninizle bu Silver'ın işi dikkat edilmesi gereken bir insan o. Evet, ona çok dikkat etmek gerektiği cevap verdi kaptan. Avukatın izniyle birkaç noktaya değinmek istiyorum. Kaptan sizsiniz, konuşmak hakkınız dedi avukat. ''İki nokta var.'' diye başladı Smallwood. ''Bir, devam etmeliyiz. Çünkü artık geriye dönemeyiz. İki, daha önümüzde zamanımız var. Hiç değilse defineyi bulana kadar. Bir üçüncü noktada tayfalar içinde dürüst kimseler var. Bu işin açıklanması gerek. Ancak zamanını iyi seçmeliyiz. Sizin arkadaşlarınıza güvenebiliriz sanırım avukat.'' ''Elbette.'' dedi avukat. ''Yedi kişiyi sanırım.'' dedi kaptan. ''Hawkins'i de sayarsak. Peki dürüstler kim?'' ''Avukatın kendi seçtikleri.'' Hans da onlardan biri dedi avukat. Hans'a güvenebileceğimizi sanmıyorum dedi kaptan. Söyleyecek fazla bir şey yok. Beklemeli ve dikkatli olmalıyız. Jim bize herkesten çok yardım edebilir. Ondan çekinmezler. Jim de akıllı bir çocuktur dedi doktor. Hawkins sana güvenimiz tam dedi avukat. Dehşet içinde kalmıştım. Çaresiz durumdaydık. 26 kişiden yalnız 7'sine güveniyorduk. Ben daha çocuktum. Bu durumda 19'a karşı 6'ydık. İçimden söyleniyordum Benim burada ne işim var Keşke annemi yalnız bırakmasaydım Bir haydut çetesinin elinde öleceğim Kimsenin haberi bile olmayacak diye Sonra kendimi toparladım Güçlü olmalıydım En azından onlardan bir adım öndeydik Hazırladıkları planı bildiğimizden Onların haberi yoktu Sonunda neşem yerine gelmişti Karaya çıkış Ertesi sabah iskeleye geldiğimde Adanın bütün görünümü sanki değişmişti İspanyola çok sallanıyordu. Zincirler makaralardan büyük hızla açılıyor, dümen öteye beriye hızla dönüyor, gemi diyor, inliyor, fabrika gibi sesler çıkarıyordu. Birkaç kayık karaya gönderilecekti. Ben kayıklardan birisi için gönüllü oldum. Tabii karada hiçbir işim yoktu. Sıcaklık çok yüksekti ve adamlar çalışırken hamurdanıyorlardı. Benim kayığımı Anderson komutayı dördü Tayfaları düzene sokacağı yerde kendisi onlardan çok hamurdanıyordu. Tam plandaki demir atma yerine gelmiştik. Her iki kıyıdan da çeyrek mil uzaklıkta, Scraton adası bir tarafta, esas kara diğer taraftaydı. Denizin dibi tamamen kumluktu. Demir attığımızda çıkan sesten, ormanda ötüşen kuşların hepsi uçmuştu. Fakat çok kısa süre sonra hepsi tekrar yanımıza gelmişti. Bütün kara denize kuşatılmıştı. Orman ağaçları suyun en yüksek noktasına kadar uzanıyordu. Kıyının genellikle düz bir görünümü vardı. Küçük göle boşalan iki akarsu ve iki bataklık vardı. Kıyıdan içerlerde hiçbir ev görünmüyordu. Eğer varsa ağaçlar arasına kalmış olmalıydı. Sanki buraya ilk demir atan bizlerdik. Havada hiç hareket yoktu. Köpüklü dalgaların vuruşları bile duyulmuyordu. Burnumuza ıslak yaprak ve çürümüş ağaç kokusu geliyordu. Adamlar güverte de homurdanıp duruyorlardı. Tavır ve hareketleri ürkütücüydü. Her an patlamaya hazırdılar. Kaptan, ''Eğer bir emir daha versem bütün gemi ayaklanacak.'' dedi. Cevap versem, Silver bunun altında bir şey olduğunu anlar. ''Şu anda yalnız bir kişiye güvenebiliriz.'' ''Kim o?'' diye sordu avukat. ''Silver efendim.'' dedi kaptan. ''İşleri gizli tutmaya bayılır. Ona bir şans verelim.'' ''Öğleden sonra herkesin karaya çıkmasını serbest bırakalım. Hepsi de giderse gemiyle kaçarız. Eğer hiçbiri gitmezse kamara'yı tutarız. Allah doğruyu korur.'' Eğer bir kısmı giderse şuna inanın ki Silver onları kuzu gibi geri getirecektir. Karar verilmişti. Bütün silahlar doldurulmuş, Hunter, Joyce ve Retrat gibi güvenilir adamlara dağıtılmıştı. Bunlar haberi duyunca sandığımızdan daha az heyecanlandılar. Saklandığımı kimse görmemişti. Hepsinin de moralleri çok yüksekti. Kaptan güverteye çıkarak adamlara nutuk çekmeye başladı. Arkadaşlar dedi. Sıcak bir gün. Hepimiz yorgunuz ve moralimiz bozuk. ''Karaya çıksak hiç de fena olmaz. Sandallar denizde. Alabilirsiniz. İsteyen karaya çıkabilir. Güneş batmadan yarım saat önce bir tabanca patlatacağım. Bu dönüş işaretidir.'' Adamlar bunu duyar duymaz somurtkanlığı bırakarak sevinçten öyle bir bağırış kopardılar ki tepelerde yankılandı ve bütün kuşları tekrar kaçırdı. Adamlardan altısı kıyıya çıktılar. Silver'la birlikte 13 kişi de şimdilik gemide kaldı. Biradan aklıma şu düşünce geldi. Eğer gemide altı kişi kalacaksa gemide savaşamazdık. Herhangi bir dövüş olmayacağına göre kameradakilerin bana ihtiyaçları olmayacaktı. Bu durumda karaya çıkabilirdim. Derhal gemiye yanaşmış bir kayağa bindim. Az sonra kıyıya hareket ettik. Kimse beni fark etmemişti. Bu sebeple karaya çıkar çıkmaz onların arasından sessizce uzaklaştım. Ormana daldım. Korkulu Bekleyiş Karaya çıktığımda çok memnunum. Etrafı ilgiyle seyrediyordum. İlk defa bir şey keşfetmiş olmaktan memnunluk duyuyordum. Adada oturan kimse yoktu. Gemi arkadaşlarımı arkada bırakmıştım. Önümde bir takım hayvanlardan başka hiçbir canlı yoktu. Ağaçlar arasında oraya buraya gidiyordum. Hiç tanımadığım çiçekler görüyordum. Böyle kendi halimde geziyordum ki birden çalıların arasından bir ses geldi. Bir ördek bağırarak meydana çıktı. Arkasından onu birkaçı daha izledi. Biraz sonra bataklığın üzeri kuşlarla dolmuştu. Cıvıldıyorlar, havada daireler çiziyorlardı. Kuşların telaşından, arkadaşların batak yaklaştıklarını anlamamıştım. Yanılmamışım. Biraz sonra oldukça uzaktan gelen insan sesleri duydum. Bu sesler giderek yükseliyor ve yaklaşıyordu. Çok korkmuştum. Hemen bir ağacı siper alarak saklandım. Bir fare kadar sessiz, dikkat kesilmiştim. Tanıdık bir ses duymuştum. Bu silvarın sesiydi. Sürekli bir şeyler Bir şeyler konuşuyordu. Ancak tam olarak anlayamıyordum. Onları muhakkak dinlemeliydim. Ağaçların arasından çömelerek yaklaşmaya çalıştım. Silver şapkasını çıkartıp yanına koymuştu. Büyük, yumuşak ve renksiz yüzü sıcaktan parlıyordu. Silver tayfa tomu tarafına çekmeye çalışıyordu. Arkadaş diyordu. Bunlar hep seni düşündüğümden. İnan bana. Eğer sana değer vermeseydim, uyarıda bulunmazdım. Her şey tamamdır. Artık hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bunları seni korumak için söylüyorum. Eğer beni diğer vahşiler duysalardı, şimdi ben nerede olurdum? Söyle Tom, nerede olurdum? Silver dedi Tom. Yaşlı, dürüst ve cesursun. Paran da vardır. Başını derde sokmaya değer mi? Bunu sen yapmamalısın. Tam bu sırada uzaktan bir çığlık sesi geldi. Tom bu ses karşısında sıçramış, Silver'ın sakılı pek kıpırdamamıştı. John, lütfen söyle. Neydi o? Tom bir kahraman gibi atıldı. Alan diye bağırdı. Allah rahmet eylesin. John Silver artık arkadaşım değilsin. Beni de öldürebilirsin. Fakat sana meydan okuyorum. Bunları söyledikten sonra cesur adam aşçıya arkasını döndü ve sahile doğru yürümeye başladı. Ancak uzağa gidemeyecekti. John ansızın koltuk değneğini kaldırdı ve bir mızrak gibi tomun arkasına fırlattı. Tam sırtının ortasından isabet etmişti. Tayfanın elleri yana düştü ve yere yıkıldı. Silver bununla yetinmedi. Bir maymun çevikliğiyle üzerine atladı. Savunmasız vücuda iki bıçak darbesi vurdu. Korku ve heyecandan bayılmıştım. Tekrar kendime geldim de canavarı gördüm. Kanlı bıçağını temizliyordu. Sonra elini cebine sokarak bir düdük çıkardı. Birkaç kere öttürdü. Bu işaretin ne olduğunu anlamamıştım. Beni de görebilirlerdi. O zaman sonum geldi demekti. Hemen geriye doğru emeklemeye başladım. Ses çıkarmamaya çalışıyordum. Ben geriye, daha az ağaçlıklı yere doğru giderken, yaşlı korsan ile arkadaşlarının kahkahalarını işitiyordum. Çadılıklardan çıkar çıkmaz nereye gittiğimi fark etmeden koşmaya başladım. Amacım katillerden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaktı. Çok korkmuştum. Neden sonra kendime gelebildim? Ben Gun arasından birisinin sıçradığını gördüm. Bir insan mı yoksa maymun mu anlayamamıştım. Ancak bu yaratık beni çok heyecanlandırmıştı. Arkama bir göz atarak kayalıklara doğru koşmaya başladım. Yaratık yine göründü ve geniş bir daire çizerek beni izlemeye başladı. Çok yorulmuştum. Tam bu sırada yanımda bir silahım olduğu aklıma geldi. Biraz cesaretlendim. Bu kez ben adamı aramaya koyuldum. Bir ağacın arkasına saklanmış olacaktı ki ancak beni yakından izlediğinden emindim. Onun bulunduğu yöne doğru yürüdüğümde tekrar göründü. Bana doğru yürüdü. Kendini yere atarak önümde diz çöktü. Çok şaşırmış ve hayretler içinde kalmıştım. Sen kimsin diye sordum. Ben Gunn diye cevap verdi. Sesi çok kabaydı. Ben zavallı Ben Gunn. Üç yıldan beri hiçbir insanla konuşmamıştım. Onun benim gibi bir beyaz olduğunu anlamıştım. Yüz atları çok hoştu. Yüzü güneşten yanmıştı. Dudakları bile bronz rengindeydi. Gördüğüm bütün dilencilerden daha eski püskü giyinmişti. Üzerinde yelken bezinden elbiseler vardı. Belindeki deri kemere eski bir bıçak asılmıştı. Bütün donanımı içinde en sağlamı buydu. Üç sene mi diye bağırdım. Geminiz mi battı? Hayır arkadaşım dedi. Yalnızlığa terk edildim. Bunu daha önce duymuştum. Korsanlar arasında çok kötü bir cezaydı bu. Suçlu, ıssız bir adada bir silah ve biraz barut ile bırakılıyordu. Üç sene önce terk edildim dedi. O günden beri keçi, börtlen ve diye yiyerek yaşıyorum. Ev yemeklerini nasıl özledim bir bilsen. Yanında peynir var mı? Kaç gecedir rüyamda hep peynir görüyorum. Eğer gemiden bir daha karaya çıkabilirsem sana peynir getiririm dedim. Niçin yeniden çıkamayacaksın? Bir engel mi var? Bu engel sen değilsin muhakkak dedim. Haklısın diye bağırdı. Adın ne senin? Jim, Jim, Jim diye tekrarladı memnuniyetle. Jim, çok zor bir hayat yaşadım ben ama şimdi zenginim. Yalnızlıktan aklını kaçırdığından şüphelenmiştim. Sanırım bunu anlamıştı. Zenginim diye tekrarladı. Seni de zengin edeceğim Jim. Yüzü birden değişti. Ellerimi kavradı. Parmağını gözlerime doğru uzattı. Bu hareketinden korkmuştum. Jim bana doğruyu söyle. Bu Flint'in gemisi değil mi diye sordu. Çok sevinmiştim. Bir arkadaş bulduğumu ümit ediyordum. Hemen cevap verdim. Flint'in gemisi değil. Flint öldü. Ancak doğrusunu söylemeliyim. Flint'in adamlarından birkaçı burada, hepimiz için kötü şans. Tek ayaklı bir adam mı diye sordu heyecanla. Silver dedim. Evet Silver, adı öyleydi. Bizim geminin aşçısı ve isyancıların elebaşıdır. Yeni bir plan. Bütün yolculuğumuzu ona anlatmaya karar verdim. Ona ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu da anlattım. Beni büyük bir ilgiyle dinledi. Sonra da başımı okşadı. Sen iyi bir çocuksun Jim dedi. Anladığıma göre de kötü durumdasın. Ona kendisine bir zararımız dokunmayacağını söyledim. Avukatın cömertliğinden söz ettim. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum dedi. Yalnız bin sterlin kadar verebilirler mi? Eminim ki verir. Beni eve de götürür mü? Diye sordu kurnazca. Niçin götürmesin? Avukat anlayışlı adamdır. Hem diğerlerini yok edersek size ihtiyacımız olacak. Evet doğru dedi. Rahatlamış bir hali vardı. Bakın size ne anlatacağım dedi. Ben defineyi gömdüğümde Flint'in gemisindeydim. Kaptan Flint altı adamıyla birlikte bir hafta karada kaldılar. Biz gemideydik. Sonra bir sabah Flint başında mavi eşarbıyla ufak bir kayıkla geri geldi. Güneş daha yeni doğuyordu. Yüzü bembeyaz olmuştu. Altı kişiyi haklamıştı vesbelli. Bunu nasıl yaptığını kimse anlayamamıştı. Billy Bones ikinci kaptan, uzun John da üçüncü kaptandı. Ona defininin nerede olduğunu sormuşlardı. Eğer o kadar merak ediyorsanız gidin sahile bakın cevabını vermişti. Üç sene sonra başka bir gemide çalışıyordum. Buraya gelmiştik. Onlara kaptan Flint'in hazinesinin burada gömülü olduğunu söyledim. Karaya çıktık. On iki gün aradık. Fakat bulamadık. Arkadaşlar bana çok kızdılar. Bir tüfekte bir balta vererek Flint'in definesini kendin ara dediler. Ve beni adada bırakıp gittiler. Üç senedir buradayım. Avukata bunları anlat. Zengin olduğumu söyle. Söylediklerinden pek bir şey anlayamamıştım. Ben şimdi gemiye nasıl döneceğim diye sordum. Benim bir kayığım var dedi. Onu beyaz kayanın arkasında saklıyorum. Birden hı diye bağırdı. Duyulan bir top sesiydi ve gemiden geliyordu. Savaşa başladılar diye bağırdım. Beni takip et. Geminin demirlendiği yere doğru hızla koşmaya başladım. Korkumu unutmuştum. Bengan da benimle birlikte koşuyordu. Top seslerinden sonra kısa bir duraklama oldu. Sonra tüfek sesleri gelmeye başladı. Bir çatışmanın ortasındaydık. Bizi gören olmadığı için çok şanslıydık. Benga'nın Gun'ın yanımda olmasına seviniyordum. Savunma yerimiz Şimdi de biraz gemiye dönelim. Saat bir buçuk sularıydı. Kaptan, avukat ve doktor kamerada oturmuş konuşuyorlardı. Durum çok tehlikeliydi. Gemi de Silver'ın adamlarından altı kişi kalmıştı. Rüzgar olsaydı gemiyi alıp kaçmak ve bu adamlarla baş etmek mümkündü. Ancak havada en küçük bir kıpırtı bile yoktu. Beklemek sinirlerini germişti. Bilgi toplamak için doktorla Hunter karaya çıkmaya karar verdiler. Karaya çıktıklarında Silver'ın adamları teleşlandılar. Ama onlara da bir şey yapamadılar. Doktor ormanın içine doğru ilerledi ve orada bir kulübe gördü. Çevresi açıklıktı. İyi bir savunma yeri olabilirdi. Hemen kıyıya koştu. Gemiye döndüler. Doktor düşündüğü planı diğerlerine anlattı. Hemen bir kıyıya barut fıçısı, bisküvi, içecek ve ecza malzemesi doldurdular. Gemideki isyancılara karşı bir tedbir olarak Retrat'ı 3-4 dolu tüfekte koridora nöbetçi diktiler. Gemideki isyancılar bütün bu çalışmaları görüyorlardı. Ancak bir şey yapamıyorlardı. Kayığı alıp kıyıya yanaştılar. İçindekileri boşalttılar. Joyce'u nöbetçi bırakıp geri döndüler. Aynı işi bir daha tekrarladılar. Doktor, üçüncü defa gemiye doğru döndü. Kayığı yeniden yükleyerek ve gemide kalan diğer silahları denize atarak kıyıya yöneldiler. Doktor durumu şöyle anlatıyor. Üçüncü seferimizde kayığı çok doldurmuştuk. Bu nedenle iyi ilerleyemiyorduk. Aksi gibi gemideki isyancılar da bize ateş etmek için güverteye toplanmışlardı. Arkamızı İspanyola'ya dönmüştük. Kolay bir hedef olabilirdik. Avukat ateş etti. Bir isyancıyı vurdu. Ancak diğerleri ateşe devam ediyordu. Hızla kıyıya yanaşmak istedik. Kıyıdaki isyancılar da bize doğru geliyorlardı. Bir an önce kıyıya varmalıydık. Tam kıyıya yanaştığımız sırada kayığımız battı. Yalnız iki tüfekle kalmıştık. Bizi kalemizden ayıran ormanda ilerlemeye başladık. Attığımız her adımda korsanların sesini daha fazla duyabiliyorduk. Çalılıklar arasında yürürken kırdıkları dalların sesleri bize kadar geliyordu. Bir şare düşünüyordum. Kaptan dedim. Avukat çok iyi nişancı. Ona sizin tüfeğinizi verin. Onunki işe yaramıyor. Tüfekleri değiştirdiler. Bu arada Gray'in silahsız olduğunu gördüm. Ona kendi bıçağımı verdim. Avukat hazırlık yaptıktan sonra tüfeğini ateşledi. Hedefini vurduğunu sanıyordum. Kırk adım kadar yürüdükten sonra ormanın sonuna geldik. Artık bizim kaleyi görebiliyorduk. Siper'in etrafındaki çite güney tarafından girdik. Tam bu sırada başlarında Job Anderson, yedi isyancı güneybatıdan bağırarak meydana çıktılar ve kaleye doğru saldırıya geçtiler. Kaleden dört tüfek patladı. Mermiler görevlerini yapmışlardı. Düşmanlardan biri yere yakıldı. Diğerleri ise hiç durmadan kaçtılar. Çitin aşağısına doğru yere düşen düşmanı görmek için yürüdük. Ölmüştü. Tam kalbinden vurulmuştu. Başarımız için sevinmeye başlamıştık ki birdenbire gelen bir kurşun Tom Red cansız yere serdi. Kaleye ve arkasındaki kulübeye doğru hiçbir şey olmamış gibi ilerledik. Ne yazık ki fazla silahımız yok dedi kaptan. Barut ve mermi yönünden idare edebiliriz. Ancak yiyeceğimiz çok azaldı. Tam bu sırada gürültü ve ardından da bir ıslık duyuldu. Kulübenin epey üzerinden bir top mermisi geçti. Bizden hayli uzağa düşmüştü. Aman dedi kaptan. Çabuk terk edelim burayı. Zaten barutumuz az. İkinci denemede hedefi daha iyi tespit etmişlerdi. Top tam kalenin içine düşmüştü. Tozu dumana katmıştı. Ancak başka bir zarar da vermedi. Bir süre sonra da bu atışlar bize oyun gibi gelmeye başladı. Şu anda orman oldukça sessiz dedi kaptan. Gidip erzak getirmek isteyen bir gönüllü var mı? Grey ve Hunter hemen ileri çıktılar. Ancak sonuçsuz bir işti bu. Çünkü isyancılar erzakları kayıklara taşımaya başlamışlardı bile. Silver kayığın arkasına durmuştu, emir veriyordu. Hepsinde tüfek vardı. Herhalde bu silahları gizli bir mağaradan elde etmiş olacaklardı. Kaptan ancak 10 günlük erzaklarının kaldığını söylüyordu. Ondan sonra ne yapacaklarını düşünüyordu. Bu sırada kıyıdan sesler gelmeye başladı. Hunter nöbetteydi. Jim Hawkins geliyor diye bağırdı. Arkadaşlarıma kavuşuyorum. Bengan Gunsharampoğlu işaret etti. Arkadaşların oradalar dedi. Hemen gitmeliyim diye cevap verdim. Bak şimdi dedi Bengan. Ben onların yanına gidemem. Aradığında beni nerede bulacağını biliyorsun. Bir başkası gelirse tek başına gelmeli ve elinde bir bayrak bulunmalı. Artık gidebilirsin. Yanlı Sırvır'ı görürsem beni ele vermezsin değil mi? Bu sırada yakınımıza bir top mermisi düştü. İkimiz de kaçtık. Sürünerek kıyaya yanaştım. İspanyolaya korsan bayrağı asmışlardı. Yeni bir bombardıman oldu. Gemidekilerin telaşlı hareketlerini seyrediyordum. Bizim kayığı parçalıyorlardı. Oldukça uzaktan bir ateş yakmışlardı. Seslerinden içkili olduklarını anladım. Şarampöre dönebileceğimi düşündüm fakat oldukça aşağıda kalmıştı. Ayağa kalktım. Biraz uzakta kısa çalılıkların arasında beyaz renkte epey yüksekte bir kaya gördüm. Bunun Benga'nın sözüne ettiği beyaz kaya olduğunu anladım. Kayaya ihtiyacım olursa onu nereden bulabileceğimi biliyordum. Bundan sonra korkumu yenene kadar ormanda kaldım. Kaleye vardığımda arkadaşlarım tarafından çok sıcak karşılandım. Hikayemi onlara da anlattım. Grey'in yüzü bantlanmıştı. Tom ise daha gömülmemişti. Kaptan Smollett hepimize ayrı ayrı görevler verdi. Doktor, Ben Gunn akıllı bir adam mı diye sordu. Bilmiyorum efendim dedim. Eğer şüphen varsa doğrudur dedi. Peynir mi istiyor demiştin. Evet efendim diye cevap verdim. Doktor enfiye kutusundan bir parça peynir çıkardı. Bengan'ın şansı varmış dedi. Ona yetecek kadar peynirimiz var. Hepimiz tedirginlik, yorgunduk. Hele ben çok yorulmuştum, hemen uyumuşum. Sabahleyin uyandığımda herkes kahvaltıya başlamıştı. Silver geliyor diye bir ses işittik. Derhal yerimden fırladım. Silver elinde bir beyaz bayrakla bize doğru sekerek geliyordu. Silver'ın teklifleri. ''Kaptan, içeride durun.'' dedi. ''Bu muhakkak bir hiledir. Sonra korsanlara seslendi. ''Yerinize durun, yoksa ateş ederiz.'' ''Barış bayrağı.'' diye bağırdı Silver. Kaptan kapı saçağının altında duruyordu. Atılabilecek bir kurşundan kendini saklıyordu. ''Doktor, siz dikkatli olun. Her biriniz bir yönü tutun. Aşağıdaki gözcü ise doldursun.'' dedi. İstancılara dönerek sordu. ''Peki ne istiyorsunuz?'' Bir başka ses cevap verdi. ''Kaptan Silver sizinle konuşmak istiyor.'' ''Kaptan Silver diye birini tanımıyorum. Kim o?'' Uzun John cevap verdi. ''Ben efendim. Sizin kaçmanızdan sonra beni kaptan seçtiler.'' Sizinle uzlaşmak istiyoruz. Bize dokunmayacağınızı söz verirseniz içeri gelip konuşacağız. Biz sizinle konuşmak istemiyoruz. Sizin niyetiniz varsa gelin. Silver kaleye doğru ilerlemeye başladı. Çitten atlamayı başardı ve bizim tarafa kazasız geçti. Az sonra yanımızdaydı. E ee, söyle bakalım dedi kaptan. Hazineyi istiyoruz dedi Silver. Bütün istediğimiz o. Siz de canınızı kurtarmaya bakın. Haritanız var değil mi? Olabilir diye cevap verdi kaptan. Var biliyorum dedi Silver. Haritayı istemeye geldik. Başka bir şey de düşünmüyoruz. Teklifiniz bana göre değil dedi kaptan. Silver kızmaya başlamıştı ama kendini toparladı. Kaptanla karşılıklı pipolarını doldurarak kalktılar. Birbirlerinin yüzüne bakıp duruyorlardı. Evet dedi Silver. Siz bize defineyi bulmak için haritayı verin. Ayrıca zavallı denizcilere ateş edip onları uykularında avlamaktan vazgeçin. Bizim de size teklifimiz var. Define gemiye yüklenince siz de bizimle birlikte gelin. Sizi emin bir yere bırakacağıma söz veriyorum. Eğer burada kalmak isterseniz ilk rastlayacağımız gemiyi size yollarım. Bu sözlerim hepinize söylenmiştir. Kaptan Smollett yerinden kalktı. Sol eliyle piposundan çıkan külleri silkti. Hepsi bu kadar mı? Evet. Eğer teklifimi reddederseniz beni son görüşünüz olur. Bundan sonra mermilerle karşılaşırsınız. Çok iyi dedi kaptan. Şimdi beni dinleyin. Eğer teker teker silahsız gelirseniz sizi İngiltere'ye kadar götürürüm. Yalnız demir parmaklıklar içinde orada mahkeme edilirsiniz. Eğer istemezseniz hepinizi öldürürüm. Defineyi bulamazsınız, gemiyi kullanamazsınız, bizimle savaşamazsınız. Grey bile sizden kaçmayı başardı. İşte benden işiteceğiniz en iyi kelimeler. Eğer seni bir kere daha görürsem sırtına kurşunu yersin. Hadi yürü bakalım artık. Silver bu söz üzerine yanımızdan ayrıldı. Biraz uzaklaşınca bir saat geçmeden sizi olduğunuz yere gömeceğim dedi. Gülün siz gülün. Yeni bir hücum. Silver gözden kaybolur kaybolmaz kaptan evin içine doğru döndü. Gray'den başka kimse görevinin başında değildi. Onu ilk kez sinirli görüyorduk. ''Yerlerinizi'' diye gürledi. Hepimiz yerlerimize aldık. ''Arkadaşlarım'' dedi. ''Silver'a iyi ders verdim. Mahsus böyle hareket ettim. Bir saate kalmaz saldırıya uğrayacağız. Sayımız az olmasına rağmen siperde savaşacağız. Onları yenebiliriz.'' Sonra etrafı dolaştı. Her şeyin yerli yerinde olduğunu gördü. ''Ateşi söndürün'' dedi. ''Artık soğuk geçti.'' Gözlerimize boşuna duman kaçmasın. Hawkins kahvaltı etmedi. Hawkins yanına bir şeyler al ve tekrar yerine dön dedi kaptan. Bunlar olurken kaptan kafasında savunmanın nasıl yapılacağını düşünüyordu. Aradan bir saat geçti. Bu bekleyiş çok sıkıcı dedi kaptan. Tam bu sırada hücumun ilk haberi geldi. Atılan ilk kurşunlardan hücumun kuzeyden yapılacağı belli olmuştu. Diğer üç taraftan ise yalnızca rahatsız ediliyorduk. Düşünmek için fazla zamanımız yoktu. Birdenbire ağaçların arasından fırlayarak çıktılar. Şarampole doğru koşuyorlardı. Kapıdan bir mermi girdi. Doktorun tüfeği paramparça oldu. Avukat ve Grey sürekli ateş ediyorlardı. Üç adam yere düştü. Bunlardan biri vurulduğundan değil de korkusundan yuvarlanmıştı. Az sonra kalkarak ormanda kayboldu. Dört korsan bize doğru ilerliyordu. Ormanda kalanlar da onları teşvik ediyorlardı. Birçok atış oldu ancak hiçbiri isabet etmedi. Biri Hunter'ın tüfeğini kavradı ve kafasına indirdi. Bir diğeri elindeki kamayla doktoru saldırdı. Durumumuz çok kötüye gidiyordu. Çok güç durumda kalmıştık. Kali duman içindeydi. Fakat hayatımızı buna borçluyduk. Kulaklarımda bağrışmalar, çığlıklar, emirler, mermi sesleri çınlıyordu hep. Kaptan, ''Dışarı çocuklar, dışarı. Onlarla dışarıda çarpışın. Kamalarınızla.'' diye bağırıyordu. Bir kama kaptım, dışarı fırladım. Biri dizime bir darbe indirmişti. Doktor önümde kendisini yaralayanı takip ediyordu. Kaptan kapıştığı adamın yüzüne bir darbe indirerek yere serdi. Tam o sırada Anderson'la karşılaştım. Üzerime atıldı. Ben yana çekilince dengesi bozuldu. Aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Böylece savaş sona ermişti. Korsanları geri püskürtmüştük. ''Sakın durmayın'' dedi doktor. ''Ateş etmeye devam edin. Peşlerinden ateş edin.'' Ancak sözlerine kimse önem vermemişti. Hiç ateş açılmamıştı. Böylece haydutların sonuncusu da rahatça kaçabildi. ''Beş'' diye bağırdı kaptan. ''Beşe üç kişi.'' Dörde dokuz kişi kalıyor. Bu başlangıçtan daha iyi. Yediye on dokuz sanıyorduk. Bu daha kötüyüydü ya. Uzun süre beklememize rağmen korsanlar tekrar dönmemişlerdi. Kaptanın söylediğine göre o günkü haklarını almışlardı. Biz de yaralarımızı tedavi edip akşam yemeğimizi yedik. Avukat ve ben tehlikeye rağmen dışarıda yemek pişirmiştik. Kulaklarımızda hastaların inlemeleri çınlıyordu. Akşam yemeğinden sonra doktor, tüfeği omzunda Bengana aramaya gitti. Benimse sabrım tükenmişti. Kimse görmeden ceplerimi bisküviyle doldurdum. Aptalca ve çok cesaret isteyen bir iş yapacaktım. Bu bisküviler beni ertesi güne kadar açıktan kurtarırdı. İkinci olarak yanıma bir tabanca aldım. Barut ve mermi zaten vardı. Kendimi silah bakımından da de hissediyordum. Kayığı alarak gemiye gidecek, arkadaşlarıma yiyecek ve silah getirecektim. Bu benim ikinci budalalığımdı. Kaleden sessizce uzaklaşıp ormana daldım. Deniz kıyısında sevinçle yürüyordum. İspanyola demir attığı yerde eskisi gibi duruyordu. Yanında bir kayık görünüyordu. Silver sırtı bana dönük şekilde durmuş, adamlarıyla konuşuyordu. Görünüşe göre bir şey tartışıyorlardı. Bir mil kadar ötelerinde olduğum için konuşmaları duyamıyordum. Bu sırada güneş batmak üzereydi. Her yanı sis kaplamıştı. Kayı bulmak istiyorsam hiç vakit kaybetmemeliydim. Beyaz kaya olduğum yerden görünüyordu. Acele etmeli, bir an önce beyaz kayaya ulaşmalıydım. Etrafta diz boyu yükseklikte çimenler, yeşillikler vardı. Tam bu küçük ağaçlık yerin ortasında bir çukur bulunuyordu. Bunun da yanında İngiltere'den Çingenilerin beraberinde taşıdıkları keçi derisinden bir çadır görünüyordu. Çukurun içine atladım. Benga'nın kayığı oradaydı. Kaba ve kalın odundan yapılmış, çok küçük bir kayıktı. Hatta benim için bile küçüktü. Yanında bir çift kürek duruyordu. Bu kayık hakkında söyleyebileceğim tek şey vardı. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü kayıktı. Kayığın tekiği tarafı çok hafif ve kolay taşınabilir oluşuydu. Onu denize indirdim. Benga'nın Gan'ın kayığı. Kayığım benim boyumda ve kilomda bir insan için çok emindi. Buna karşılık çok hafif olduğu için sürekli sallanıyordu. Yönetilmesi gerçekten güçtü. Benim gitmek istediğim yönden başka her yöne dönüyordu. Allah'tan akıntı vardı. Yoksa hedefime varmam imkansız olacaktı. Şansım varmış ki akıntı beni İspanyolan'ın tam üzerine götürüyordu. Gözüme ilk önce bir karaltı olarak göründü İspanyola, sonra direkleri ve iskeleti şekillenmeye başladı. Biraz sonra halatlara yaklaşmış ve sıkıca tutunmuştum. Bu durumda gemiye çıkıp görünmeden bir iş yapmanın imkansız olduğunu gördüm. İspanyolayı kıyıya sürüklemeliydim. Geminin halatlarını binbir güçlükte keserek bu işi başardım. Yalnızca iki halatı bıraktım çünkü geminin yapacağı yalpa kayığımı parçalayabilirdi. Gemiden büyük gürültüler geliyordu. Görevimi tamamladığıma inandıktan sonra kayığımla geri dönmek istedim. Ancak kısa bir süre sonra bu yaptığımın hayatımın en aptalca hareketi olduğunu anlamakta gecikmedim. Alabildiğine hızlanan rüzgar ve azgınlaşan dalgalar kayığımı bir ceviz kabuğu gibi oradan oraya fırlatıyordu. Artık kendimi tamamen kaderin ellerine terk etmiştim. Kayığımın dibine uzanmış kapırdamadan yatıyordum. Sabah olmuştu. Güneş bütün sıcaklığıyla tepemdeydi. Çok susamıştım. Susuzluğum giderek artıyordu. Akşama kadar sıcağın altında ve etrafımı saran tuzlu su çemberinin içinde sürüklendim durdum. Bu şekilde devam edemezdim. Yönümü gemiye doğru çevirdim. Rüzgar ve dalgaların yardımıyla bu işi başardım. Geminin sarkın halatlarından birini yakaladığımda gemi kayığımı parçalamıştı bile. Geminin görünüşü çok acıklıydı. Her taraf pislik içindeydi. Güvertede iki kişi yatmaktaydı. Yanlarında kandan gölcükler oluşmuştu. İlk bakışta ikisini de ölü sandım. Ancak yanılmıştım. O Brian ölmüştü. Hans yaralıydı. Ona artık bu geminin kaptanı benim dedim. Kabul etti. Eğer kendisine yiyecek verir, yaralarını sararsam bana yardım edeceğini söyledi. Dediklerini yaptım. Onun yardımıyla gemiyi Kuzey İllet'e götürebildim. Yiyecek ve suyum boldu. Ancak habersiz kaçmış olman beni rahatsız ediyordu. Tabii bir de Hans'ın hain bakışları. İsrail Hans nasıl öldü? Gemiye henüz güvenilebilir bir yere demirleyememiştim. Hans benimle konuşmaya başladı. Bu sırada benden gözlerini kaçırıyordu. Bir ara O'Brien'in cesedini denize atmamı istedi. Kabul etmedim. Hain adamın bir şeyler planladığı kesindi. Aşağıda biraz işim olduğunu söyledim. Yanından uzaklaştığımdan emin olmalıydı. Aşağıya iniyor gibi yapıp onu gözledim. Şüphelerimde yanılmamıştım. Hans yerinden kalktı, halatların arasından bir bıçak alıp koynuna sakladı. Belli ki hedefi bendim. Geri döndüğümde ona karşı temkinli olmaya çalışıyordum. Sonra da gemiyi başarıyla kıyıya ulaştırdık. Geminin halatlarını bağlıyordum ki duyduğum bir huzursuzlukta geri döndüm ve Hans'ın elinde bıçağıyla bana saldırırken gördüm. Göz göze geldiğimizde ikimiz de bağırdık. Ben korkudan çığlık atmıştım. Onunki ise kızgın bir boğanın kükremesi gibiydi. Kendini derhal öne attı. Ben ise yana eğildim. Bu arada öne doğru uzanan direklerden birini tuttum. Bu benim hayatımı kurtardı. Hemen tabancam alarak tetiğe bastım. Ancak tabanca ateş almadı. Daha önce kontrol etmemenin cezasını çekiyordum. Yaralı olmasına rağmen şaşılacak şekilde çevik hareket edebiliyordu. Kırlaşmış saçları önüne dökülmüştü. Yüz aceleden ve kızgınlıktan kıpkırmızı olmuştu. Bildiğim tek şeyi yapmamalıydım. Kaçmamalıydım. Geminin ön tarafında beni muhakkak sıkıştırırdı. Esas bütün kuvvetimle kavrayarak bekledim. Sinirlerim iyice gerilmişti. Oyun yapacağımı anlamıştı. O da durakladı. Benim hareketlerime karşı o da birkaç dakika hileli hareketlerle geçirdi. Bu evde oynadığımız oyunlara benziyordu. Oyunu kazanmam şarttı. Yavaş yavaş cesaret kazanmaya başlamıştım. Tam bu sırada Hispanyolak birdenbire sarsıldı. Kumda dibi sürterek gözırdadı ve yana yattı. İkimizin de dengesi bozulmuştu. Yere yuvarlandık. Ceset de aramızda yuvarlanıyordu. Bir ara çeneme kuvvetli bir tekme indirdi. Dişlerimin çatırdadığını hissettim. Aya ilk kalkan ben oldum. Kaçacak yer kalmamıştı. Düşmanım da bana iyice yaklaşmıştı. Derhal mizana direğine doğru fırladım. Acele tırmanmaya başladım. En tepesine çıkıncaya kadar nefes bile almadım. Bu ani hareketim kurtulmama sebep olmuştu. Hans aşağıda ağzı bir karış açılmış bana bakıyordu. Hiç vakit kaybetmeden tabancamı doldurdum. Şimdi bir ateşlemeye hazırdı. Ne olur ne olmaz diye diğerinde de kontrol ettim. Hans hareketlerimden kendisine oynayacağım oyunu fark etmişti. Bir süre durakladıktan sonra direğe tırmanmaya başladı. Kılıcı dişlerinin arasındaydı. Yavaş yavaş tırmanmaya çalışıyordu. Ancak çok acı çektiği belliydi. Yaralı ayağını kaldırırken inliyordu. O daha yarıya gelmeden ben bütün işimi tamamlamıştım. İki elimde tabanca hafif gülümseyerek seslendim. Bir adım daha atarsanız beyninizi dağıtırım. Biliyorsunuz ölülerden zarar gelmez dedim. Derhal durdu. Yüzünün ifadesinden düşünmeye çalıştığını anlıyordum. Ancak öylesine zorlanıyordu ki kahkahalarla gülmeye başladım. Nasıl olsa üstün durumdaydım. En sonunda yutkundu ve konuşmaya başladı. Yüzünde hala o şaşkın ifade vardı. Dişlerinin arasındaki kalıcı usulca eline aldı. Fakat hiç kıbıldamıyordu. Jim dedi, şanslı çocuk. Eğer gemi yalpalanmasaydı senin işini bitirmiştim. Bu seferlik şans sana güldü. Tam bu sözüne gülüyordum ki birdenbire sağ eline ani bir harekette kaldırdı. O anda sanki havada ok gibi bir şey fırladı. Omzuma çarptı. Dayanılmaz bir acı hissettim. Savurduğu kılıçla gemi direğine çakılmıştım. Bu korkunç sancı ve şaşkınlıktan olacak ki iki elimde tabancada patladı. İradem dışında nişan almıştım. Dümenci kurşunları yiyince korkunç bir şığlık atarak direği bıraktı ve kafa üstü denize düştü. Ölmüştü. Papağan. Kılıç hala omzuma saplanmış durumdaydı. Ondan nasıl kurtulacağımı düşünüyordum. Tabi daha az acı verecek yolu bulmaya çalışıyordum. İlk düşüncem kılıcı omzumdan çekip çıkarmak oldu. Ceketimi yavaş yavaş arkaya attım. Şimdi ne olduğunu daha iyi görebiliyordum. Aslında kılıç kolumu sıyırarak geçmişti. Önemli bir yara almamıştım. Daha çok ceketimi delerek beni direğe muhlamıştı. Az sonra kolumu kurtarmıştım. Şimdi güvertedeydim. Kendimi toplayarak yaramla ilgilenmeye başladım. Bereket yaram pek ağır değildi. Gemi ise artık benimdi. Yavaş yavaş ortalık kararmaya başladı. Karaya indim ve arkadaşlarımı aramaya başladım. Biraz sonra ayın çevreyi aydınlatmasıyla yolumu daha iyi görüyordum. Kaleyi kolayca buldum. O sırada kapıya gelmiştim. Durdum. İçerisi zifiri karanlıktı. Hiçbir şey seçemiyordum. Horutlardan başka ne olduğunu bir türlü kestiremediğim tıkırtı gibi hafif bir ses geliyordu. Ellerimi öne uzatarak yavaşça odaya girdim. İçimden kıs kıs gülerek, şimdi doğru yerime gider yatarım, beni gördüklerinde şaşkınlıklarıyla eğlenirim diyordum. Birden ayağım yumuşak bir şeye çarptı. Bu uyanlardan birinin ayağıydı. Adam homurdanarak döndü, fakat uyanmamıştı. Birden karanlığın içinden keskin bir ses duyuldu. Altınlar, altınlar! Bu ses bir değirmen gıcırtısı gibi durmadan ve değişmeden devam ediyordu. Bu silverın yeşil tüylü papağanı kaptan Flint'ti. Bir insandan daha iyi nöbetçilik ederek o usanç verici tekrarlamasıyla geldiğimi haber veriyordu. Kendimi toparlamama vakit kalmamıştı. Papağanın keskin ve durmaksızın devam eden bağırışıyla herkes uyandı. Selvar'ı müthiş bir küfür savurarak haykırdı. ''Kim var orada?'' Geri dönüp kaçarken adamlardan birine daha çarptım. Geri çekildim. Bu sefer de başka bir adamın kolları arasına düşmüştüm. Adam beni sımsıkı yakaladı. ''Dur bakalım, seni yakaladım.'' dedi. Ben kıvrak yakalanınca Silver, koş bir meşale getirdik diye bağırdı. Adamlardan biri hemen dışarı çıktı. Az sonra elinde meşale bir odunla dönüp geldi. Meşalenin kırmızı ışığı kalenin içini aydınlatınca korktuğumun başıma geldiğini anladım. Korsanlar kaleyi ele geçirmişlerdi. Ancak ortada esir bulunduğuna dair bir iz yoktu. Bu beni iyice edinçelendirdi. Bütün arkadaşlarımın ölmüş olmasından korkuyordum. Korsanların hepsi 6 kişiydi. Başka hiç kimse hayatta kalmamıştı. İçlerinden bir şey ayakta duruyordu. Yüzleri kızarmış ve şişmişti. Öfke içinde bana bakıyordu. Küçük bir çocuk onları uyandırdığı için homurdanıp duruyorlardı. Bana ne yapacaklardı Allah bilir. ''Silver, demek Jim Hawkins'miş'' dedi. Neo bizleri ziyarete mi geldin?'' ''Bunu dostça bir hareket olarak kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinle küçük dostum. Sana biraz akıl vermek istiyorum.'' ''Sen zeki bir çocuksun. Bizlere katılıp define'den payını almanı isterdim hep. İşte şimdi artık bizimlesin.'' ''Zaten onların yanına dönemezsin artık. Hepsi de sana çok kızgınlar. Korsanlardan korkmuyorum.'' Buraya kadar her şey iyi gitmişti. Demek ki arkadaşlarım hayattaydılar. Biraz cesaret kazanarak, ''Madem bir seçim yapmam gerekiyor, o zaman olup bitenleri bilmem gerek. Ben kimsenin tarafında değilim zaten. Peki sizin burada işiniz ne? Diğerleri neredeler? Bunları anlatın bana.'' dedim. Dün sabah doktor Lewis'e elinde Barış Bayre ile çıkageldi. ''Kaptan Silver, sizi ihanet ettiler. Gemi ortada yok.'' dedi. Hiç kimse işin farkına varmamıştı. Bir de baktık ki gemi gerçekten yerinde yoktu. Doktor bana aramızda anlaşalım dedi. Konuştuk ve aramızda bir anlaşmaya vardık. Biz buraya yerleştik. Onlar ise gittiler. Şimdi nerede olduklarını da bilmiyorum. Demek öyle. Şimdi benim bir karar vermem mi gerek? Evet. Pekala dedim. Başıma geleceği bilmeyecek kadar aptal değilim. Ne olursa olsun umurumda bile değil. Ancak size bir çift sözüm var. Birincisi gemiyi ve defineyi kaybettiniz. ''Çok zor durumdasınız. Bütün bunları kimin yaptığını merak ediyorsanız söyleyeyim. Ben yaptım.'' Herkesin adayı seyrettiği gece ben elma fıçısının içindeydim. Neler konuştuğunuzu duydum. Gemiye gelince onu da kaçıran benim. Aynı gece geminin halatlarını kesmiştim. Şimdi gülme sırası bende. Sizden artık korkmuyorum. İsterseniz beni öldürün. Ama eğer hayatımı bağışlarsanız size mahkemede ben de yardımcı olurum. Bir an durakladım. Nefesim kesilmişti. Hayret edilecek şey. Hiçbiri kıbıldamıyordu. Hepsi oturmuş beni izliyorlardı. Ben konuşmama devam ettim. Beni dinleyin Bay Silver dedim. Burada en iyi insan herhalde sizsiniz. Eğer benim için bir kötülük düşünüyorsanız teklifinizi nasıl karşıladığımı doktora anlatırsınız. Olur dedi Silver. Kara köpeği tanıyan odur dedi ihtiyar Morgan. Şunu da bilin diye ekledi aşçıbaşı. başı. Billy Bonsan haritayı aşıran da bu çocuktur. Başından sonuna kadar hep bu Jim Hawkins çıkıyor karşımıza. Tom Morgan bir küfür savurarak demek ki bütün işleri o karıştırdı daha. Şimdi ben ona gösteririm dedi. Sanki yirmi yaşında bir genç gibi bıçağını çekip fırladı. Silver, hey, yavaş ol diye bağırdı. Sen kim oluyorsun Tom Morgan? Kendini kaptan mı sanıyorsun yoksa? Şimdi sana gününü gösteririm ben. İstersen dışarı çıkalım da orada sana gününü göstereyim. Bir tartışma. Morgan durakladı. Diğerlerinden homurtular geldi. Biri, bence Tomaklı dedi. Diğeri ekledi. ''Kaptan'ın birinden yeteri kadar çektik. Artık senin de kahrını çekemeyiz Silver.'' Silver sağ elinde yanan piposuyla fıçının üzerine doğru eğilerek, ''Aranızda benimle kozunu paylaşmak isteyen var mı?'' diye kükredi. ''Ne istiyorsanız açıkça söyleyin. Kim kendine güveniyorsa ortaya çıksın. Bu kadar sene yaşadım. Şimdi bir alçak karşıma çıkıp beni öldürecek mi? Hadi ben hazırım.'' Hiç kimse yerinden bile kıbıldamadı. Cevap vermedi. ''İşte siz böylesiniz.'' dedi piposunu ağzına götürerek, Dövüşmeye geldi mi hemen kaçarsınız. Seçimle kaptan oldum ben. İçinizde benden daha iyi denizden anlayan olmadığı için kaptan oldum. Madem ki korsan gibi dövüşmüyorsunuz, benden daha iyi değilsiniz. O zaman bana itaat edeceksiniz. Bu çocuğu beğendim ben. Ömründe ondan iyi ondan korkusuz bir çocuğa rastlamadım. Siz korkakların hepsinden daha cesur ona el sürmeyeceksiniz. Duydunuz mu beni? Hem de hiçbiriniz yoksa çok fena olur. İnanın bana. Uzun bir sessizlikten sonra size söylüyorum Söyleyecek sözünüz varsa ben de duyayım dedi Silver. Yoksa sesinizi kesin. Uzun boylusu, affedersiniz kaptan ama bazı kurallara uymuyorsunuz diye cevap verdi. Belki bundan sonrakilere dikkat edersiniz. Tayfalar hiç memnun değiller. Kendilerine kötü davranılmasından hoşlanmıyorlar. Onların da bazı hakları var. Senin koyduğun kurala göre toplanıp aramızda konuşabiliriz. ''Şu anda kaptan olduğun için özür diliyorum. Fakat hakkımı istiyorum. Bunun için diğerleriyle birlikte dışarıda bir karara varalım.'' diyorum. Diğer korsanlar da aynı fikirdeydi. Tek bacaklı Silver onlara kapıyı gösterdi. Önce 35 yaşındaki sarımsı renkte gözleri olan adam çıktı dışarı. Ötekiler de onu takip ettiler. Onlar çıkınca ben de bir delikten dışarıya baktım. Sesleri gelmiyordu. Çünkü ilerideki yamacın eteğinde toplanmışlardı. Biri elindeki ışığı tutuyordu. Yerdekinin elinde bir şey parlıyordu. Bu bir bıçak olmalıydı. Ötekiler de onun üzerine doğru eğilmişlerdi. Kim bilir neler konuşuyorlardı? Silver'ın sesine irkildim. ''Buraya bak Jim Hawkins'' dedi. ''Ölümle karşı karşıyasın. İşin en kötüsü sana işkence yapacaklar. Beni de kaptanlıktan atacaklar. Fakat ben seni her şeye rağmen koruyacağım. Daha önceleri böyle düşünmüyordum. Seni dinledikten sonra fikrim değişti. Şimdi ben seni kurtaracağım. Zamanı gelince de sen beni.'' Anlamaya başlamıştım. ''Her şeyi kaybettiğinizi mi söylemek istiyorsunuz?'' dedim. ''Evet öyle.'' diye cevap verdi. ''Gemi yok olunca başımız da gider.'' ''İşte anlamı bu.'' ''Bana yardım edeceksin değil mi ufaklık?'' ''Elimden geleni yapacağım.'' dedim. Kara leke toplantısı uzun sürmedi. Az sonra kapı açıldı. Beş adam göründü. İçlerinden birini öne doğru ittiler. Adamın elinde bir kağıt vardı. Korku içinde Silver'a doğru ilerliyordu. Silver sıratarak ''Haydi biraz çabuk ol. Korkma seni yiyecek değilim. Ver bakalım o elindekini.'' ''Biliyorsun, kurallara saygılıyım ben. Kararınız neyse rahatlıkla söyleyin bana.'' ''Hey, sana diyorum. Çabuk ol.'' Bu sözleri duyan isyancı korsan adımlarını daha hızla attı. Elindekini Silver'ın avucuna bırakıp aceleyle arkadaşlarının yanına döndü. Silver önce elindekini evirip çevirdi. Kaşları çatılmıştı. Ah demek öyle. Karaleke. Ben zaten böyle olacağını biliyordum. Sizden de ancak bu beklenirdi.'' Ama söyler misiniz? Bu kağıdı nereden buldunuz? Bu bir kutsal kitap sayfası. Hiç aklınız yok mu sizin? Artık büyük bir uğursuzluk olacak. Hangi budala yaptı bunu? Morgan'ın gözleri korktan fal taşı gibi açılmıştı. Uğursuzluk, evet ben de söylemiştim size. Artık hiçbir şey bizi kurtaramaz. Silver, evet Morgan aklı. Hepinizin sonu da aracı Söyleyin çabuk kim yaptı bunu? Biri aniden bağırdı. Dick'in kitabıydı. Dick'in mi? Zavallı Dick. Kutsal kitaptaki bütün dualar bile seni kurtaramaz artık. Zayıf gemici öne doğru adımını attı. Gür bir sesle. Kes sesini Silver. Kağıdı çevir de arkasındakini oku. Pekala George dedi Silver. İşte okuyorum. Kaptanlıktan azledildiniz. Kurallara göre şu anda kaptan benim dedi. Şimdi herkes derdini anlatsın. Evet şikayetlerinizi söyleyiniz. Bakalım neden kaptanlıktan beni almak istiyorsunuz? Şikayetlerinizi dinlemek istiyorum. Morgan sözü aldı. Daha ne olsun? Sen birçok adamımızın ölümüne sebep oldun dedi. Gemiyi kaybettirdin. Düşmanlarımızı serbest bıraktın. Defineyi bulmak ümidi kalmadı. Şimdi de bu çocuğu koruyorsun. Silver büyük bir sabırla cevap verdi. Bir kere gemiye çıkma fikrini reddederek, arkadaşlarımızın ölümüne siz sebep oldunuz. Düşmanlarımızın serbest bırakılması ise bir parça yiyecek için siz istediniz. Çocuğu korumama gelince, bu gibi durumlarda bir rehineden daha sağlam ne olabilir? Defineyi bulamayacağımız iddiasına gelince, işte size Flint'in haritası. Defineyi arıyoruz. Bunu gören korsanlar sevinç çığlıkları attılar. Kaptanımız Silver'dır diye bağırıştılar. Harita elden ele dolaştı. Sanki bütün altınları ele geçirmiş gibi seviniyorlardı. İçlerinden biri ''Bakın işte, üzerinde Flint'in adı yazılı. Bu gerçekten de define haritası.'' dedi. ''Çok güzel.'' dedi George. ''Ama yine de söyler misin bana, gemi olmadan altınlar ne işimize yarayacak? Onları bu adadan nasıl götüreceğiz?'' Silver'ı yerinden fırladı. ''Bak George.'' ''Bu kadar yeter.'' diye bağırdı. ''Nasıl götürecekmişiz?'' ''Söyleyin bana, her şey sizin bu yüzünden olmadı mı?'' ''Sizin bir kuşunki kadar bile beyniniz yok.'' ''Yaşlı mı Orkan?'' ''Silver haklı. Şimdilik bu kadar yeter. En azından harita elimizde.'' dedi. ''Ne sandın ya?'' dedi Silver. ''Düşünün biraz. Ben defineyi buldum. Siz ise gemiyi kaybettiniz. Şimdi artık sizin görevde olmanızı bile kabul etmiyorum. Kendim çekiliyorum. Alın kaptanlığı Uğraşmaktan bıktım artık.'' Korsanlar bu konuşmadan çok duygulandılar. İçeriye doluşup Silver'ın etrafını sardılar. Yaşasın Silver, yaşasın kaptanımız. Kaptanımız Silver diye bağırdılar. Silver, arkadaşlar sağ olun. Demek artık kara lekenin bir anlamı kalmıyor. Jim, al bu senle kalsın diyerek kağıdı bana verdi. Bu sayfa hala bendedir. Korsanlar o inci sayfasının bir kenarını kömür parçası ile kapkara yapmışlar. İşler yoluna girmişti. Hem ben hem de Silver'ı büyük bir tehlikeden kıl payı kurtulmuştuk. Hepimiz bu yeni durumdan memnun bir şekilde uyumaya çekildik. Uyandığımda güneş doğmak üzereydi. Herkes kalkmıştı. Az sonra doktor geldi. Bana soğuk bir selam verdi. Hastaları tek tek muayene etti. İlaçlarını alıp almadıklarını sordu. Benimle yalnız olarak konuşmak istediğini söyledi. Diğerleri kaçabileceğimi söyleyerek kabul etmek istemediler. Ancak Silver yine benim tarafımı tuttu. Onun bir oyun hazırlamakta olduğunu anlamıştım. Doktor önceleri bana soğuk davranıyordu. Ancak gemiyi kaçırıp sapladığımı anlayınca çok sevindi. ''Hayatımızı bir daha kurtardın.'' dedi. Bana kaçmayı teklif etti. Silver'a şeref sözü verdiğimi söyleyerek bu teklifi reddettim. Silver ise durumun gittikçe kötüye gittiğini çoktan anlamıştı. Doktora dönüşte kendisini kurtarmak karşılığı her türlü bir yardımı yapacağını söyledi. Tabii bütün bunlar değerlerinden uzakta oluyordu. Doktor eğer bundan böyle iyi davranışlarda bulunursa ve özellikle beni korursa elinden geleni yapacağına söz verdi.'' define arıyoruz. Han'a gelen yabancı ile birlikte hayatım nasıl da değişmişti. Ben düşüncelere dalmışken birden Silver'ın sesiyle kendime geldim. Jim dedi Silver, ben senin hayatını kurtardım, sen de benimkini. Bunu hiç unutmayacağım. Doktorun sana kaçman için işaret verdiğini, senin de olmaz dediğini gördüm. Bu hareketini çok beğendim. Şimdi defineyi arama zamanı geldi. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Birbirimizden hiç ayrılmamamız gerekiyor. Tehlikeden ancak böyle korunabiliriz. Bu sırada kahvaltının hazır olduğunu haber verdiler. Az sonra kumlara oturmuş, bisküvi ve kızarmış et yiyorduk. ''Hey arkadaşlar'' dedi Silver. ''Nihayet beklediğimiz an geldi. Defineyi bulmaya gidiyoruz. Jim'den her şeyi öğrendim. Defineyi bulur bulmaz hemen gemiyle yola çıkacağız.'' Tayfalar çok memnundu. Ben ise üzüntülüydüm. Eğer tasarladığı plan gerçekleşirse Silver'ın doktora yeni bir oyun oynaması beklenirdi. Eline fırsat geçerse parayı ve serbestliği seçeceği kuşkusuzdu. Sözünde durması halinde korsanlarla başa çıkmamız imkansızdı. Arkadaşlarımın kaleyi terk etmelerini, haritayı bu adamlara vermelerini bir türlü açıklayamıyordum. Benden başka herkes tepeden tırnağa silahlanmıştı. Silver'ın önünde ve arkasında iki silahı vardı. Belinde koca bir kama, ceplerinde ise birer tabanca vardı. O acayip kılığını tamamlayan papağan, kaptan Flint'in de oturuyordu. Benim belime bir ip bağlamışlardı. Silver'ı itirazsız takip ediyordum. Diğerleri ise çeşitli yükler taşıyorlardı. Bazıları İspanyoladan karaya çıkarken kullandıkları kazma kürekleri, bazıları et, peksimet gibi yiyecekleri yüklenmişlerdi. İkiye ayrılarak kayıklara bindik ve yol almaya başladık. Kayıkta giderken harita üzerinde tartışmalar yapıyorlardı. Haritanın üzerindeki kırmızı çapraz işareti ise definenin tam yerini gösteremeyecek kadar büyüktü. Sonra haritanın ortasındaki açıklamada biraz karışıktı. En belirgin işaret uzun ağaçtı, çevremizde pek çok tepe ve bunlarda çok uzun çam ağaçları vardı. Fakat bunların hangisinin Kaptan Flint'in ağacı olduğunu ancak pusulaya bakmak suretiyle tayin edebilecektik. Durum böyleyken kayıktakiler kendilerine göre en uzun ağacı seçmişlerdi bile. Uzun John ise omuz silkeleyerek arkadaşlarına oraya varıncaya kadar sabretmelerini söylüyordu. Uzun bir yolculuktan sonra Spyglass tepesinin bir doruğundan aşağı doğru akan nehrin ağzında karaya çıktık. Oradan da sola saparak yaylanın sırtlarına doğru tırmanmaya başladık. Başlangıçtaki bataklık ve fundalıklardan, daha sonra taşlı dik yamaçlardan dolayı yürümekte zorluk çekiyorduk. Yükseldikçe orman seyrekleşti. Adanın en güzel manzaralı yerine gelmiştik. Grubumuz oraya buraya sıçrayarak dağınık bir şekilde ilerliyordu. Silver ve ben onları izliyorduk. Böylece yarım mil daha yol aldık. Yaylanın tam tepesine yaklaşıyorduk ki önce gidenlerden birisi korkmuş gibi bağırmaya başladı. Bu ihtiyar Morgan'dı. Burada define filan yok. İskelet. Olay yerine vardığımızda başka bir şeyle karşılaştık. Şimdi Morgan'ın neden korktuğu anlaşılıyordu. Yerde büyük çamın dibinde bir insan iskeleti duruyordu. Üzerinde tek tük elbise parçaları kalmıştı. Herkes bir an ürpermişti bu durumdan. George Mary bir denizciymiş dedi. Bir papaz cesedi olacak değil ya dedi Silver. Baksanıza bu kemiklerin hiçbiri tabi durmuyor gibi geliyor bana. Belki bundan bir şey çıkarabiliriz. Pusulayı alın. Şurada iskelet adasının en yüksek tepesi yükseliyor. Bu kemikler belki de işaret ediyordur. Dediğimi yaptılar. Pusula ve iskelet aynı yönü gösteriyorlardı. Filint yaşasaydı hepimizin sonu şu iskelet gibi olabilirdi dedi Silver. Onlar on altı kişiydiler. Bizse sadece altı. Filintin öldüğünü gözlerimle gördüm dedi Morgan. Tıpkı dün gibi hatırlıyorum. Billy beni içeri almış, göstermiş düsüsünü. Yerde boylu boyunca yatıyordu. Ama onun işi belli olmaz. Belki de hortlamıştı. Şimdi buralarda dolaşıyordur kim bilir. Hep şu şarkıyı söylerdi. On beş adam. Hepsi de ölümün sandığının üzerinde. Yo ho ho. Hey gidi Filint hey. Savana'da ölürken bile o bu şarkıyı söylüyordu. Silver'ın morali bozulmuştu. Kes sesini Tom Morgan. Flint ölüp gitti. Döneceği yok artık. Bırak bu saçmalıkları. Tekrar yola çıktık. Bir yokuşu tırmanmaya başladık. Tayfalar biraz dinlenmek için bir yere oturdular. Silver pusulayla yön tayin etti. Tam iskelet adasının doğrultusunda yüksek ağaçlar var dedi. Spyglass tepeleri herhalde aşağıdakiler olacak. Artık defineyi bulmak bir çocuk oyuncağı. İlk önce bir şeyler yiyelim. Ben de acele etmek istemiyorum diye mırıldandım organ. Hele Flint'i düşündükçe. Dua et ki öldü dedi Silver. Çirkin bir şeytan o diye bağırdı üçüncü tayfa. Bir sandık. O iskeletle karşılaştıklarından beri korkunç düşüncelere kaptırmışlardı kendilerini. Sanki bir şeyden çekiniyorlar, korkuyorlardı. Yavaş sesle konuşuyorlardı. Birdenbire önümüzde ağaçların arasında ince, tiz ve titrek bir ses iyi bildiğimiz bir şarkıyı söylemeye başladı. 15 adam hepsi de Ölünün Sanlı üzerinde yo ho ho hayatımda hiç bu korsanlar kadar korkak insanlar görmemiştim. Büyülenmiş gibi altısının da yüzünün rengi gitmişti. Bazıları ayağa fırladı, bazıları da birbirine sarıldılar. Morgan ise kendini yere attı. "Bu filint!" diye bağırmaya başladı Meri. Şarkı başladığı gibi birden durdu. Bir noktanın tam ortasında kesilmiş gibiydi. Sanki biri şarkıyı söyleyenin ağzını kapatmıştı. Silver'ın kül rengi olmuş dudaklarından şu kelimeler zorlukla çıktı. ''Hadi aldırmayın, yola devam etmek için bir araya gelin. Bu sesi tanıyamadım ama birisi bize oyun oynuyor. Kanlı canlı birisinin sesi bu, inanın bana.'' Konuştukça cesaret kazanıyordu. Aynı zamanda yüzünün rengi de yerine gelmişti. Diğerleri de biraz kendilerini toparlamışlardı. Birden aynı ses tekrar duyuldu. Bu sefer şarkı söylemiyor, dar bir diye inliyordu. Bu sözü durmadan tekrar ediyordu. Ses bazen yükseliyor, bazen küfürle karışıyordu. Korsanlar yerlerinde çakılıp kalmışlardı. Korkudan gözleri neredeyse dışarı fırlayacaktı. Ses kaybolduktan sonra daha uzun bir süre dehşet içinde oldukları yerde hareketsiz durdular. Bu artık belli dedi birisi. Haydi artık kaçalım buradan. Bunlar onun son sözleriydi diye inledim Organ. Gemide ölürken söylediği son sözler. Dik incilini çıkarmış dua ediyordu. Silver hala tereddüt içindeydi. Dişlerinin birbirine vurduğunu duyuyordum. Fakat daha yenilgiyi kabul etmemişti. Bu adada hiç kimse Derby'nin adını eşitmemiştir. Emerald'dandı. Sonra büyük bir gayret sarf ederek arkadaşlarım diye bağırdı. Buraya defineyi aramak için geldim. Ne bu adam ne de şeytan beni yolundan döndüremez. Flint'ten hayattayken korkmadım. Ölüsünden mi korkacağım? Buradan çeyrek mil ötede 700 bin altın var. Ay yaş, yaşlı, çirkin ve üst, üstelik de ölü bir denizci yüzünden hangi korsan defineden vazgeçebilir. Ancak tayfalarının cesaret kazandıklarına dair hiçbir belirti yoktu. Tersine bu sözler korkularını daha da arttırıyordu. Birden George Mary'nin sesi duyuldu. Bu ses kaptan Flint'in sesine benziyordu. Ama onun sesi değildi, dedi. Aman Allah'ım, Bengan'ın sesi, diye kükredi Silver. Evet doğru diye bağırdı Morgan. Ben Gunn'da o. Ne olursa olsun, dedi Dik. da Flint gibi burada olacak değil ya. Ancak yaşlı tayfalar itiraz ettiler. Kimse Ben Gunn'dan korkmaz, dedi Mary. Ölü veya diri, kimse aldırış etmez ona. Walrus... Birdenbire şaşıracak derecede değişmişler, hepsinin yüzüne canlılık ve renk gelmişti. Aralarında konuşmaya başlamışlardı. Arada sırada durup etrafa kulak veriyorlardı. Ses bir daha işitilmeyince tekrar yola koyuldular. Mary elinde Silver'ın pusulası en başta yürüyordu. İskelet adası doğrultusuna gitmeleri için onlara yön veriyordu. Gerçekten doğru söylemişti Mary. Ölü veya diri, kimse Ben takmıyordu. Hayli yol gitmiş ve uzun ağaçlardan birincisine yaklaşmıştık. Fakat pusulaya göre yanlış yoldaydık. Üçüncü ağaç bir ağaç kümesinin içinde. 200 ayak kadar yükseliyordu. Kırmızı, kocaman bir gövdesi vardı. Gerçekten çok büyük bir ağaçtı. Ağaç denizden bakılınca hem doğu hem de batıdan rahatlıkla görülebiliyordu. Haritada bir işaret noktası olarak belirtildiği muhakkaktı. Ancak şimdi korsanları etkileyen bu ağacın büyüklüğü değil de bunun gölgesinde bulabilecekleri 700 bin altının hayaliydi. Para fikri defineye yaklaştıkça korkularını yeniyordu. Gözleri parıldıyor, adımları daha hızlı, daha çevik oluyordu. Hepsinin ruhu o defineye bağlanmıştı. Silver, koltuk değnekleri üzerinde durmuş homurdanıyordu. Burun delikleri oldukça açılmış, titriyordu. Terden parlayan yüzüne sinekler konuyordu. Beni ona bağlayan ipi deli gibi çekiyor, zaman zaman da kötü bakışlarını üzerime çeviriyordu. Düşüncelerini gizlemek zahmetinde bulunmuyordu hiç yüzünden okuyabiliyordum. Defneye yaklaştıkça diğer bütün her şey unutulmuştu. Verdiği söz, doktorun ihtarları hepsi de geçmişte kalmıştı. Şimdi bütün düşüncesi Defne'yi ele geçirmek, İspanyolayı bulup gecenin karanlığında adadaki herkesi öldürerek kaçmaktı. Ama inşallah düşündüğüm şeyler olmazdı. Önde gidenlerden az sonra bir bağırış duyuldu. Silver'ın yürüyüşünü hızlandırdı. Biraz sonra olduğumuz yerde durduk. İleride büyük bir çukur vardı. Bunun yeni açılmış olduğu etrafındaki çöküntü ve dibindeki otlardan belli oluyordu. İçinde iki parçaya bölünmüş bir de kazma sapı duruyordu. Sandık parçaları etrafa saçılmıştı. Bunlardan birinin üzerinde kızgın demirle yazılmış Baldrus ismini gördüm. Bu Flint'in gemisinin adıydı. Çukurda başka da bir şey yoktu. Korsanların sonu. Bu inanılmaz bir şoktu. Her şey çalınmıştı. Defineyi biri bulmuş ve bizden önce davranarak onu alıp götürmüştü. Yedi yüz bin altın yok olmuştu. Dünyada bu kadar şaşkınlığa kimse uğramamıştır. Altı kişi de sanki yıldırım çarpmış gibiydiler. Bu durumdan en önce kurtulan silver oldu. Bütün aklı fikri paralardaydı. Bir saniyede bütün hayalleri yıkılmış, buna rağmen kendini toparlamıştı. Fikrini değiştirmiş olduğu belliydi. Bana Jim dedi fısıldığıyla. Şunu al ve kavgaya hazırlıklı ol. Kimseye belli etmeden bana çift namlulu bir tabanca uzattı. Aynı zamanda yavaş yavaş kuzeye doğru yürüyerek çukuru bizimle diğer beş kişinin arasına aldı. Sonra bana bakarak başını salladı. Sanki işte kötü bir köşe der gibiydi. Bakışları oldukça arkadaşçaydı. Onun bu ani değişimlerine o kadar alışmıştım ki. Ne o Silver yine taraf mı değiştiriyorsun diye kulağına fısıldadım. Cevap vermesi için zaman kalmamıştı. Korsanlar bağırıp küfürler savurarak birbiri ardından çukura atlamaya başladılar. Tahtaları oraya buraya atıyor ve parmaklarıyla toprağı eşeliyorlardı. Bu arada Morgan bir altın buldu. Bir dakikada elden ele geçti. ''Bir tek altın'' dedi Mary, Silver'a göstererek. ''Senin 700 bin altının bu mu? Anlaşmalardan yalnız sen anlarsın değil mi? Hani her şeyi iyi yapardın sen? Konuşsana kuş beyinli adam.'' ''Kesin sesinizi de toprağa kazın'' diye bağırdı Silver. Sesi sakin ve tavırları küstahçaydı. ''Mantar bulursanız hiç şaşmam'' diye ekledi. ''Mantar mı?'' diye tekrarladı Mary hiddetle. Arkadaşlar, duydunuz değil mi? Bizimle alay ediyor bu. Size söylüyorum, John Silver her şeyi başından beri biliyordu. Şu hain adamın yüzüne bakın, anlarsınız bunu. Hey, Mary, kaptan olabilirsin artık. Hırslı bir insansın şüphesiz, dedi Silver. Bu kez tayfaları tamamen Mary'nin tarafını tutuyordu. Yukarı tırmanarak çukurdan çıkmaya başlıyorlardı. Bu öfkeli korsanların elinde sonumuzu pek parlak görmüyordum. Bir şey dikkatimi çekmişti. Çukurun bir tarafında ikimiz... Karşımızda da beş tayfa duruyordu. Kimse dövüşe başlamaya cesaret edemiyordu. Silver hiç kıpırdamadan olduğu yerde duruyordu. Koltuk değneklerine dayanmış, her zamanki gibi sakin tayfaları süzüyordu. O gerçekten de çok cesur bir adamdı. En sonunda Meli küçük bir konuşmanın yararlı olacağını düşünmüş olacak ki, ''Arkadaşlar'' dedi. ''Karşınızdakilere iyi bakın. Bunlar topu topu iki kişi. Birisi yaşlı ve topal. Diğeri de kalbini sökmek istediğim şu ufaklık.'' Bizi buralara kadar getirip başımıza bu dertleri açan hep o. Şimdi arkadaşlar. Kolunu kaldırmıştı. Tam o sırada ağaçların arasından üç el tüfek sesi duyuldu. Mary kafasından vurulup çukura yuvarlandı. Diğerleri bütün güçleriyle kaçmaya başladılar. Doktor, Gray ve Bengan duman tüten tüfekleriyle Hindistan cevizi ağaçları arasından göründüler. İleri diye bağırdı doktor. Çok çabuk çocuklar. Onlar kayıkları bulmadan gidelim. Kaçmalarına izin vermeyelim. Olanca hızımıza koşmaya başladık. Silver bize yetişmek için bütün gücünü harcıyordu. ''Doktor'' dedi. ''Artık acele etmeyelim.'' Gerçekten artık aceleye gerek kalmamıştı. Çünkü hayatta kalan üç korsan tepeye doğru kaçıyorlardı. Ve kayıklara bizden daha uzaktaydılar. Silver teline silerek doktora yaklaştı. ''Teşekkür ederim doktor'' dedi. ''Hawkins ve benim için tam zamanında yetiştiniz.'' ''Demek sendin ha Bengan. Gerçekten cesur bir adamsın.'' ''Evet bendim'' dedi Bengan. Doktorun anlattığına göre meğer bu hikayenin baş kahramanı Benganmış. Adada tek başına dolaşırken cesedin ceplerini o boşaltmış. Defineyi bulup başka bir yere taşımış. Doktor bu sırrı daha önce Ben Gunn'dan öğrenmişti. Ertesi sabah gemiyi limanda göremeyince Silver'a gitmiş haritayı vermişti. Çünkü aslında o haritanın artık hiçbir değeri yoktu. Yiyecekleri de Silver'a bırakmıştı. Doktor? Sana gelince cim dedi. Nerede olduğunu bilemediğimden çok merak ediyordum. Fakat görevlerimin hepsini yerine getirdim ve kalanları karşıda gerekeni yaptım. Ama onların arasında sen yoktun ve bu da benim suçum değildi. Dönüş yolculuğu İspanyolayı dört gün önce karaya çektiğimiz yere gelmiştik. İki doruklu tepeyi geçerken Benga'nın mağarasının karanlık ağzını gördük. Tüfeğinin üzerinde dayanmış bir adam vardı önünde. Bu avukattı. Mendil sallayarak üç defa bağırdık. Silver de bize kalpten katılıyordu. İşleri iyi gidiyordu. Bu arada yeni bir sürprizle daha karşılaştık. Üç mil ötede tam kuzey inletin ağzında İspanyolayı tek başına bizleri bekler gördük. Her şey harikaydı. Sahilden mağaranın ağzına kadar hafif bir yokuş vardı. Yokuşun üzerinde avukat bizi karşıladı. Bana karşı çok yakın ve kibar davrandı. Kaçmamla ilgili iyi veya kötü bir şey söylemedi. Fakat Silver'ın kibarca kendisini selamlamasına kızar gibi oldu. ''John Silver'' dedi. ''Sen alçak, iki ikiyüzlü bir katilsin.'' ''Teşekkür ederim efendim'' dedi Silver. Sonra bağırdı. ''Yaşasın Kaptan Smollett. Hepimiz mağaraya girdik. Hava dar geniş bir yerdi burası. İçeride ufak bir kaynakla berrak sulardan meydana gelen bir gölcük vardı. Yerler kumluktu. Kaptan Smollett büyük bir ateşin yanında oturuyordu. Uzak bir köşede belli belirsiz aydınlanmıştı. Burada büyük para istif edilmiş altın çubuklar vardı. Bu filintin definesiydi. Onu aramak için çok uzaklardan gelmiştik.'' İspanyola'nın 17 tayfasının hayatına mal olmuştu. Bu defineyi bir araya getirebilmek için kim bilir ne kadar kan dökülmüş, ne acılar çekilmiş, ne gemiler batmış, ne toplar atılmış, ne yalanlar söylenmişti. Halen adada defineden pay isteyen 3 kişi vardı. Silver, İhtiyar Morgan ve Bengan. Hepsi de kendilerine bir hisse düşeceğini ümit etmişlerdi. ''İçeri gireceğim'' dedi kaptan. ''Sen iyi bir çocuksun. Fakat seninle beraber bir daha denize açılabileceğimizi sanmıyorum. Bana göre çok şımartılmışsın.'' ''Sen misin o John Silver?'' ''Niçin buraya geldin?'' ''Tekrar görevimin başına döndüm efendim.'' diye cevap verdi Silver. Ya dedi kaptan. ''Bütün söylediği de bu oldu.'' ''O gece hepimiz Benga'nın tuzlanmış keçi etini büyük bir ağız tadıyla yedik. Sanırım kimse bizim kadar mutlu olamazdı.'' Silver, mağaranın dibinde karanlıkta oturmuş, bir taraftan iştahlıyor, diğer taraftan da konuşmalarımıza kulak kabartıyordu. Bir şey istenildiğinde hemen yerinden fırlıyor ve zaman zaman da kahkahalarımıza içten katılıyordu. Birden yine eskisi gibi saygılı denizci haline gelmişti. İşin bundan sonrası kolay olacaktı. Altınları gemiye yükleyip İngiltere'ye doğru hareket edecektik. Sabahleyin erkenden işe koyuldu. Altınları gemiye taşımak kolay olmadı. Bunun için günlerce uğraştık. Büyük zorluklarla altınları İspanyola'ya gül Akşamleyin hep birlikte adada saklanan 3 korsanın durumunu konuştuk. Sonunda bu tehlikeli adamları adada bırakmaya karar verdik. Zaten odada yeterince yiyecek ve silah da vardı. Bu iki taraf için de iyi olacaktı. Ne yazık ki demirlediğimiz bir limanda Silver'ı elimizden kaçırdık. Ancak buna üzülmek yerine sevinmiştik. Çünkü bir beladan kurtulmuştuk. Silver giderken büyük bir kese altını da beraberinde götürmüştü. Belki de karısına ve çocuğuna dönmüştür. Yaptığı her şeye rağmen onun mutlu olmasını diliyorum. Defineyi aramızda paylaştık. Daha sonra da birbirimizden ayrıldık. Aradan yıllar geçti. Kaptan Smollett payına düşenle rahat bir hayatı seçti. Denizcilikten bütünüyle uzaklaştı. Bengan ise yeniden insanların arasında olmaktan mutluydu. Ancak elindeki bütün parayı har vurup harman savurdu. Doktor ve avukat da parayı akıllıca kullanıp evlendiler ve güzel bir yuva kurdular. Ben ise Amiral Bemov'un yakınında daha büyük bir han yaptırdım. Annem şu anda hanı işletiyor. Bazen gözlerim ufuklara dalıyor. O zaman kaptanın şarkısını duyar gibi oluyorum. On beş adam. Hepsi de ölünün sandığı üzerinde. Yo ho ho.